Çıkkastı. Merhaba kainat, bugün 23 Ağustos Pazartesi, yıl 2010, ay 8, gün 235, hazır 110. 1431, Hicri Ramazan 13, 1426, Rumi Ağustos 10. İstanbul için iftar vakti 20.01. Sakarya Savaşı'nın başlangıcı 1921. Günün tarihi... E Güneş Başak Burcu'nda. Dün Ağustos'un 22. günü Güneş Başak Burcu'na girmiş, yaz faslının üçüncüsü ve son ayı başlamıştır. Bu ay 31 gün 14 saat çeker ve 22 Eylül'de sona erer. Baş, Başak Burcu'nda doğanlar. Başak burçların altıncı işarettir. Bu entelektüel kişilerin burcudur. Tek kusurlayanları kendilerini ve diğer insanları fazla eleştirmeleridir. Hislerinden fazla aklı önem verirler. Bu tutumları onlara çok mutluluk getirmez ve anlayışla karşılanmazlar. Duygularını da kolaylıkla dile getiremezler. Öte yandan çok mükemmel konuşmacıdırlar, hazır cevaptırlar, her şeye ilgi duyarlar ve hemen herkesle anlaşabilirler. kargaşılığı sevmezler, barış ve huzurdan yanadırlar, çok sistemli yaşamaya eğilimlidirler. Başarılı olacakları meslekler arasında çeşitli ilim alanları, yazarlık, teknik alanlar sayılabilir. Başak Burcu'nda doğanlar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 Büyük bir saat takvimi? Merhaba Herkes Açık Radyo Burası 94.9 açıkradyo.com ve Açık Gazete Açıldı Haftanın ilk Açık Gazetesini Açıyoruz Ömer Madra, Avya Haligua ve Volkan Artunç'tan oluşan ekiple birliktesiniz Günaydın, günaydın. Evet bir günaydın da The Who grubundan rahmetli davulcu Keith Moon'a verelim gönderelim 1946'da bugün doğmuştu Keith Moon ve 1978'de çok erken bir yaşta e, hareketli bir davul stiliyle çok tanınmış biriydi. Fakat e, Moon the moon diye de adlandırılıyor yani kaçık moon diye. E, aşırı ilginç davranışlar, eksantrik davranışlarından dolayı ve sonunda aşırı e, bir ilaç ya da şey uyuşturucu kullanımından dolayı hayata veda ettiği belirtiliyor ona bir günaydın demiş olalım ve burada The Who grubundan Eddie Cacro'nun ünlü summertime blues parçasını da çalarak bir de sıcak yaz şarkıları çalmaya bir miktar daha devam ettiğimizi de bu şekilde söylememiz mümkün olabilir çünkü sıcak yaz devam ediyor yazın son faslına girmiş bulunuyoruz biraz yatışmış gibi gözüküyor Rüzgarın çıkmasıyla beraber ama tekrar meteorolojiden dönebileceğine dair de şeyler geliyor Sıcaklığın tekrar geri geleceğine dair haberler var Evet onlardan bahsedelim biraz Bergama'daki yangın kontrol altına alındı diyor bir kere yani evet. Bergama'da bir yangın olmuş yani e, yangın olmuş valiliğin açıklamasına göre e, kontrol altında bir süre kontrol altına almakla ilgili de sıkıntılar olmuş köyler boşaltılmış 2 e, ila 4 köy çünkü valilik önce 4 diye açıklayıp sonra 2'ye düşürdü boşaltılan köy sayısını köyler geri dönmüş herhangi bir hasar yokmuş yerleşim yerlerinde neyse ki e, mala gelmiş cana gelmemiş diye devam eden hikaye. Evet 600 hektarlık bir ormanlık alanında zarar gördü gene tipik malı oluyor işte. Evet, o Mal ve Üstelik de tabi Zarar görüyor Yandı değil diye bir haber var Orman yangınları ayrıca Adana ve Mersin'de de vardı TRT Haber'den aldığım bir şey bu Değişik bir şey kullanalım dedik TRT Haber'den Türkiye Radyo ve Televizyonu Mersin Boz Yazı ilçesine bağlı Karayisalı köyünde Ve de Adana'nın Kozan ilçesinde de Eski Kaba Sakal köyünde yangınlar da var. Ayrıca Yunanistan'da da yunan yüzden Avru, Avrupa haberlerinden aldığımız bir haberde Yunanistan'da sıcak dalgasından sonra çıkan rüzgarlarla saatte 90 kilometre yani sen rüzgarlarla giderek müdahaleyi de zorlaştıran bazı Yunan adalarında da. Yangın haberleri vardı Ama tabi bunlar Devede de kulak kabininden Sayılabiliyor tatili de kısa Kesip Geçen hafta bütünüyle yapmamıza yol açan Şey tabi muazzam bir Pakistan'da Benzeri misli görülmemiş Hiçbir zaman yani yalnız Pakistan'da Değil muhtemelen dünyada da çok Az rastlanan büyüklükte bir sel Felaketi oldu On binlerce kişinin daha yeni. Mesela dün sadece 150 bin kişinin daha yüksek yerlere sığınmak zorunda kaldığı. Kuzeyden belki... güneye doğru inmekteymiş fırtınalı hava ve bu sebeple güneyde daha yoğun nüfus olduğu için sorun aslında katmerlenerek devam ediyor. Evet yani bunu dinleyiciler buna dinleyicileri bunu almak parasına tekrarlamak lazım yani bütün e, 175 milyonluk bir ülke bu 20 milyonu doğrudan etkilenmiş durumda 6 milyonun hemen acilen yardıma açlıktan ölümler de başladı kolera dizanteri e, ve kanlısal gibi başka önemli hastalıklardan da kırılmaların başladığı belirtiliyordu Sadece Sukkar şehrinde 4 milyon insanın yerinden, yurdundan olduğu gibi yani rakamlar aslında insan söyledikçe bile inanamaz hale geliyor. Pakistan'daki durum bu. ve e, Sint, Sint, işte Güneydeki Sind bölgesi özellikle son 24 saat içinde BBC News'un haberine göre son 24 saat içinde 200 bin kişinin. ...kaçmış olduğundan bahsediliyor... ...yüksek yerlere doğru... ...ve bunlar her şeylerini kaybetmiş olan insanlar... ...mesela BBC'nin söylediğine göre... ...bir kasabada... ...son savunma hattı olarak... ...bir, bir, bir, bir, bir buçuk metre... ...yüksekliğinde bir duvarın... ...tutmasını bekliyorlar... ...ya yani o da yıkılırsa bütün... ...kasaba... ...olduğu gibi gidecek deniyor... ...her yönden insanlar... Bastırıyorlar ve özellikle kaçmaya çalışıyorlar bölgeden. Fakat bazıları da kalmak istemiyorlarmış. Yani bu ben ekmeğimi kazandığım yer burası. Burada yaşadım ve burada da öleceğim demiş Muhammed Cafer diye birisi. Zaten Ama... pek başka bir şansı da yok. Çünkü hani bir yerden bir yere gidebilmek şu anda Pakistan'da mümkün olmadığı gibi e, ölüp ölmemekte. De... Ciddi anlamda dışarıdan gelen yardımların ne kadar etkili olup olmadığıyla bağlantılı imiş. Yani Birleşmiş Milletler en azından böyle açıklıyor. Louis George, Arseno, Birleşmiş Milletler'in acil operasyonlar şefi imiş şey diyor. Yani bu kadar büyük çapta bir şey bu kadar az yardım yapıldığını görmek gayet olağan dışı demiş. Yani kat ve kat fazlasına ihtiyacımız var ki aldıklarımız devede kulak bile değil diyor. Evet yardım yani iki katına çıktığına dair de haberler var ve teşekkür de ettiler ama hafta sonundaki yardımların gerçekten son derece yetersiz kaldığı yani. Işte... Saat önce söylemiş bunu öyle mi evet yani BBC'ye göre. Evet Şah Mahmut Kureyş de Dışişleri Bakanı da özel bir toplantıda işte genel Kurulun Birleşmiş Milletler'in daha büyük yardıma ihtiyacı olduğunu söylemişti. Yani Birleşmiş Milletler sadece %60'ını 460 milyonluk yardım dolarlık sonra bu 800 milyon dolara çıktı ama yani bununla e, hükümetin herhangi bir hükümetin geçtim herhangi bir hükümetten. Pakistan gibi zaten son derece zayıf Hı -hı. failed state statüsüne neredeyse girecek olan. Yani Çökmek çözümün, üzere bir devlet. Devlet statüsünde bir hükümetin şey yapmasına imkan yok. Zaten mesela onların başkanları Benazir Buttu'nun eşi sonradan kendisi Hı -hı. seçilen adam. Uzun süre zaten seli bile takmadan Avrupa, Avrupa gezisini sürdürdü. Şatolarında kaldı Fransa'da filan. Sonradan da döndü ama yani dönseydi çok eleştirirdi ama erken dönüp gitseydi de bir yere gidemeyecekti. Yardım filan da yapamayacaktı. Şimdi burada şeyin çok büyük önemi olduğunu düşünüyorum ben naçizane. Yani bu işlerden anlamak, anlarım diyen birisi olmak da imkansız tabii bu boyuttaki şeyde. Fakat e, mesela yerel örgütlenmelerle çözecekleri e, kanaatindeyim aslında ve ne yani ordunun filan mesela bazı Türkiye'deki gazetelerde dünkü gazetelerde ve belki günkülerde şöyle bir şey haberlere rastladım. Yani Pakistan'da komutanlar gelen yardımları görünce ayaklarımıza kapandı filan sevinçten filan gibi tuhaf e, durumlar vardı ama aslında İnsanların birbirlerine destek oldukları ve öyle ilk ağızda görüldükleri gibi yağma Mesela işte Taliban yararlanır bundan yardım hı hı. gitmezse gibi tehditler filan savurdular ama Böyle davranmıyorlar aslında insanlar insan gibi davranmaya hala devam ediyorlar Dayanışma duyguları özellikle böyle kriz anında Ön plana çıkabiliyor. Yoksa tamamen yamyamlığa, barbarlığa dönülmesi beklenebilirdi. Öyle olmuyor Allah'tan yani. Yani hükümetin ve ülkenin durumu ortada 15 milyar dolar gibi bir hasardan bahsediliyor. Sadece %10'u insanların kamplara sığınabilmiş durumda evsiz kalanların %90'ı kendi başlarının çaresine bakmaya çalışıyor. Nasıl çalışıyorlarsa. Ülkenin beşte biri e, sular altındaymış. Bir İtalya kadar bir alan mi? diye bir laf gördüm. Yani aslında İtalya'nın sular altında kalmasını herhalde son milyon yılın en büyük felaketi falan diye karşılama ihtimalimiz gayet yüksek. Bu da coğrafi konumla ilgili herhalde. Avrupa'da olmuş olsaydı bu bambaşka bir hikaye konuşuyor olacak. Evet bir de renkleri biraz daha koyu renk ve üstelik dinleri de Müslüman falan olunca daha da zorlaşıyor evet. işte tabii. Esmer olunca falan. Milyonlarca hayvanın da risk altında olduğu en az 200 bin hayvanın bu felaket sonunda telef olmuş olduğu haberleri var. Yani rakamlar böyle. Hı hı. Ve bunların yarattığı hastalık risklerini de düşünebiliyor musun bu leşlerin filan? Yani 1600 ila 2000 kişinin öldüğü ve 20 milyon insanın da etkilendiği bir durumdan bahsediyoruz. 6 milyon insanın evsiz kalması da yani 6 milyon nüfusu olan çok sayıda... Ülke var dünyada yani ve ve daha bitmiş bir şeyden bahsetmiyoruz yani aslında yayılmakta olan bir durumdan da bahsediyoruz sel e, henüz daha çekiliyor gibi değil en azından benim gördüğüm haberlerde sanki devam ediyor ve e, bir miktar daha sıkıntı yaratmaya devam etme ihtimali yüksekmiş gibi. Evet yani bir tabii yani El Cezire'den de takip etmeye çalışıyoruz. En iyi, iyi kapsamaya çalışan e, yayınlardan biri o. Flood of Misery diye bir başlık açtı. Yani sefalet selleri diye, sel sefaleti diye ya da ve e, yani mesela 11 Ağustos'tan bu yana yani aradan 3 hafta geçtikten sonra eee acil yardıma ihtiyacı olan insan sayısının üçten fazla katlanmış olduğu kesin hiç şüphe yok demiş mesela Birleşmiş Milletler'in insani meseleler OÇA diye kısaltılan insani mesele örgütünün başındaki adam söylemiş Mauricio Giuliano diye birisi ve yardım ulaştırılamıyor çünkü çeşitli sebeplerden dolayı bütün köprüler uçmuş vaziyette zaten Zaten hükümet son derece yolsuzluklara boğazına kadar batmış bir hükümet olduğu için... Mesutluk zaten para büyük tehdit Hindistan'la savaşmak için harcanan bir şey orada daha fazla. Ya da olmadı işte İslamcı militanlarla çatışmak için ya da ya da diye devam eden bir hikaye. Tabii bütün bunların aslında ne kadar zeminsiz olduğu da galiba ortaya çıktı. Hindistan mesela 5 milyon dolarlık yardım yapıyor. Pakistan hükümeti bunu alıyor falan filan yani... Yukarıda devletlerin itişi kakışı ve bütün bu hikayeler aslında gerçeklik duvarına çarptığında galiba tuzla buz. Evet yani e, tabii bir de e, kolayca tahmin edebilecek ama gene de insanın e, öğrendiği zaman yalayıp yutamayacağı bir haberden bahsettim. Sen yok, ta, yokken burada e, en önemli etkilerden birisi ormanların kesilmiş olmasından dolayıymış. Pakistan'da ve maalesef hem hükümetle bir yandan hem bir yandan da Taliban'la o Pakistan'daki Taliban'la iş birliği halindeki kereste mafyası öylesine büyük bir vurgun vurmuş ki ağaçları keserek bazı nehirle onları bir nehir yoluyla gönderiyorlar ama tabii patlayınca şimdi nehirler set ben bentleri aşınca bütün kerestelerde nehirleri kaplayıp aşağı doğru inmiş ve bazı nehirlerin ırmakların üzeri görünmüyormuş biliyor musun abi siyah Hı -hı. ve kahverengi olmuş keresteden yani böylesine kesilmiş tabii o zaman e, selleri durduracak herhangi bir şey kalmıyor toprağı tutacak tsunami de aslında benzerini yaşamıştık büyük tsunami zamanında tam 2007 2006 daha da mı önceydi yoksa 5'ti galiba. Yani işte 250 300 bin kişinin öldüğü Büyük Güney Asya Tsunamileri sırasında da yine aslında benzer e, habitatın yok edilmesi sonucu çok daha ağır hasarlar görülmüştü. Evet Oralarda yani bütün da... yani şöyle bir rakam okudum ve küçük dilimi yutmak durumunda kaldım. Bütün Pakistan'ın bu, bu... Yüz ölçümünün 5 onda ikisi sadece ormanlık kalanmış. Yani orman diye bir şey bırakmamışlar zaten orada. Ve özellikle de işte bu iç çatışmaların filan sırasında çok büyük karlar elde etmiş. Çeşitli aşırı gruplar vesaire vesaire deniyor. Çok yavaş bir yardım gittiğine dair de haberler var. Bilemiyorum. Yani Başbakanlık, Afet ve Acil Durum Yönetimi de Başbakanlığının koordinasyonunda insani yardım malzemesi taşıyan iki uçak daha Pakistan'a gönderilmiş. Bu arada Hürriyet Gazetesi de ve çeşitli gazetelerde yardım kampanyaları açtılar ama bir takım iş adamlarının da reklamlarını yaparak kısa yoldan da böyle bir PR çalışmasına da yardım ettiklerini söylemek mümkün. Bu tabi şu anda söylemek çok uygun olur mu bilmiyorum ama Pakistan'ın asıl <gülüyor> e, sorunu çok su değil az su olması. Bir <gülüyor> de böyle bir şey var önümüzdeki e, birkaç o, on yılı bile bulmayacak bir sürede Hindistan'la çok ciddi bir e, çatışmaya girmesi çok muhtemel. Tabii her iki ülkenin elinde de nükleer silah bulunduğunu düşününce tehlikenin boyutları insanı bütün Ülpertiyü diyebiliriz. Yani şu anda aslında 10 yıldır falan değil, e, şu selle birlikte bile e, zaten çok ciddi bir su sıkıntısı çekiyorlar. Evet tabii. Kızılay açıklama yapmış, Türkiye Kızılayı. İşte e, ya yani dizanteri dizanteri tedavi ettiğimiz insanlar 3 gün sonra dizanteriyle geri geliyorlar. Çünkü burası bir sauna gibi inanılmaz sıcak ve insanlar sel sularının içine girip tekrardan serinlemeye çalışıyor ve bütün su tabii ki ideal bir ortam e, her çeşit hastalık için. Ve bütün işte hijyen koşulları, tuvalet Zaten imkanları yok falan öyle şey. yok öyle bir şey. Yani gerçekten yaşanabilecek felaketin büyü, büyüklüğü anlatılamaz ama bir de şeyin suyun başına bir anlaşma var. Su anlaşması yapmışlar ta mi ne ve fix bir miktar alacak Hindistan'a da veriliyor. Yani üç, 320 bin hektarı sulayacak bir su. Ee, ve bu ne kadar nehirde su varsa o, o, Kalmış olursa olsun Bunu vermek zorunda Anlaşma gereği e, Hindistan'a Pakistan Ama bu uzun vadede Yani Hindistan'la anlaşmayı yeniden Düzenlesinler diyeceksin Ama bu, onu yapacak bir Hindistan'da Bir hükümetin ayakta kalabileceğini Düşünüyor musun suyumuzu Pakistan'a Veriyor diyecek çünkü e, yıllardır aslında iki tarafın da e, devletlerin çatır çatır var olabilmesini sağlayan şey tam bu düşmanlık. İnanılmaz bir para harcayabilecekleri alan kafalarına göre yönetebilecekleri ülke ve tabi bunu milliyetçilik ve nefret üzerinden yaptıkları için şimdi yeri geldiğinde burada e, da hikayelere aynen. benziyor bir ya miktar ama. Son derece ilginç. Şimdi mesela... But... Sen yokluğunda gene Büyüksel felakette olan bir sürü insanın öldüğü yerlerden biri de Keşmir'di. Hı hı. Hindistan yönetimindeki olduğu söylenen ama sürekli bir şey problemi olan tabii. Bağımsızlık isteyen Keşmir'de. Şimdi Hindistan orada da bir yandan muazzam sayıda 500 bin kişi falanlık bir orduyla kontrol ediyor oraları. Çok acayip yani. Hem de e, orada suyun başında orasıymış Keşmir'de. Hı hı. Dolayısıyla Keşmir'in bağımsızlığını ya da Pakistan'a verilebileceğini düşünebiliyor musun? Olamaz böyle bir şey. Tabii Çünkü ki. suyun kaynağı o. Aynı şekilde Golan tepelerini de İsrail'in kontrol etmesi gibi. E, Suriye'nin su, altında su e, akiferleri yattığı için. Yani böyle bir 52 yıllık bir antlaşmayı kriz gelişmeden revize edebilirler mi edemezler mi diye. Artışılabilecek bir durum var ama Hayat böyle akmıyor Doğrusu 120 binden fazla insanda da Çin'de Bu arada Tahliye edilmiş vaziyette Bu Seller da yeni. sebebiyle. Seller sebebiyle. Bu da yeni Daha Geçen hafta boyunca sellerden bahsettik Çin'de ama Bu hafta sonunun bu yeni Haber yani Liaoning Vilayetinde Kuzeydoğu Çin'de Müthiş yağmurlar yağmış ve seller almış. Yalu Nehri taşmış, bütün bentlerini devirmiş, taşmış ve oradan Çin'e yayılmış. Oradan da komşu Kuzey Kore'ye gitmiş. Dolayısıyla bir, burada da yine keşme filan gibi hı hı. sınır ötesi bir taşma oldu. Sınırların da nedense bu gibi felaketlerde riayet edilmediğini görüyoruz sınırlara. Neden? Tuhaf bir şey ama. İlginçtir ki. Evet, ilginçtir ki öyle. Hangi bir kararnameyle halledilebilecek işler bunlar. Yani yapılmıyor olması hep herhalde altı devlet sisteminden, değil mi? Tabi. Bürokrasi iyi çalışmıyor. Çin devlet medyası da 94 bin kişinin sadece Dandong kentinden tek başına 94 bin kişi tahliye ediliyor. Bir gün içinde. Düşünebiliyor musun olayı yani? Ve Yalu Nehri işte taşmaya başlamış ve yenilerinin de beklendiğini söylüyordu. Dün akşam itibariyle bir haberdi bu. Bundan sonra bu sabah hı hı. takip edemedim artık El Cezire'de. Ama en az 24 saat daha yağacaktı. Yani pazartesi bu akşama kadar yağmasının beklendiği belirliyor. Bu sene zaten en az Çin'de 4, 3900 küsür insan. Ösellerden ölmüş durumda yani sayılar artık sürekli binlerle ifade ediyor hı hı. ve sadece Mayıs'tan beri ve son selde de 1400'den fazla insanın hayatını kaybettiği de Boris of America'nın haberi Kuzey Kore'de de 5000'den fazla insanın tahliye edildiği ve yüksek yerlere çıkarıldığı söyleniyor tabi Kuzey Kore gibi bir diktatörlükten Haber karartması da olduğu için kaç kişinin öldüğü haberi asla gelemiyor. Sadece kurtarılanların, tahliye edilenlerin haberi geliyor. Sevgili lider izin vermiyor Kim Jong-il daha başka bir haberin yayılmasına oradan. O komünist ya onlar. Tabii öyleler değil mi? Ve Aynı e, ormansızlaşma da orada. Korkunç şekilde kesilmiş ormanlar ve özellikle de seller 2007'de sadece 600 kişinin öldüğünü ve kaybolduğunu söylemişti sellerden. Yani bir yerde roketler yirar. yükselmeye başladığı zaman galiba e, ormanlar kurmaya başlıyor. Böyle bir şey mi var acaba? Evet böyle bir ters orantıdan bahsetmek mümkün olabilir. Yalnız bu çok ağır bir sonucu olacak ve nihayet artık... ha. Korkunç bir şey oldu. Biz fanfarlarla kutladık burada. 12 yıldır yaptığımız yayınların semeresini aldık. New York Times'da manşet oldu. Biz burada volkanla fişek attık. Ee, acaba bu şeyler e, Amerika'daki de, e, Çin'deki, Pakistan'daki, Rusya'daki orman yangınları ki orada hı -hı. da 200 uçağın kaybolduğuna dair bir haber vardı abi. Hı hı. Yani sonradan Rusya'dan da haber gelmez oldu artık hiç. Yani roketleri çektiler ormanlardan ve şeyden son nükleer kaza Çernobil'in oralarda da sıcak bastı. Acaba nükleer bir yayılma gaz yayılması olur mu haberleri vardı. Sonra birden bıçakla kesilmiş gibi kesildi. Tehlike bertaraf edildi. Edildi herhalde. Ve bütün bunlar olunca işte Çin'de dahil Keşmir Çin Kore Avrupa'da da işte Polonya ee, Doğu Almanya sınırında oldu Litvanya'da filan ve sonunda bu günleri de gördük bu gözler onu gördü abi manşetinde International Herald Tribune'da bunların bağlantılı olması ihtimali üzerinde duruluyor küresel ısınmayla diye öyle mi? Bir, birinci sayfada New York Times'da bunu gördüm ben bu gözler bunu gördü <gülüyor> evet Çin'deki Seller bu şekilde Mayıs'tan beri devam ediyor bu aslında. Tabi muson yağmurlarının aslında Hindistan'da ve Pakistan'da ve Çin'de devam edeceği muson mevsimindeyiz. Ayrıca başka kasırgalarda çıkmaya başladı. İngiltere'de de Met Office diye meteoroloji kuruluşu ağır hava şartlarından bahsetmiş. Hı hı. Sella, Güney İngiltere'de ani seller olabilir demiş. Yani bu kadar çok aşırı iklim haberinin üst üste yığılı olmak bizim suçumuz mu peki? Yani çünkü bir yandan da hani belki ara girdiği için araya adapte olamadım ama hani üst üste saydığımız bütün bu şeyler Pakistan son 50 yılın falan herhalde gelmiş geçmiş en büyük son 50 felaketi. Yılın diye bu yani Pakistan kurulmadan önceki de o topraklardaki en büyük felaket evet. Dünya çapında yani Birleşmiş evet. Milletler şey demiş son işte on yıllardır hiç görmediğimiz boyutlarda bir Tsunami'den felaketten büyük bahsediyoruz. büyük dedi. Evet. Ya? Yani Birleşmiş Milletler buna. Bunun yanında <gülüyor> Çin'den, Kore'den, Rusya'dan Türkiye'den, Yunanistan'dan falan diye devam eden dünya her tarafından ağır iklim haberleri veriyor olmak ya da ağır Aşırı iklim olaylarından bahsediyor olmak nasıl bir durum? İşte onu ilk defa şey koydu. Amerika'da da oldu çünkü. Ohio'da, Güneydoğu'da e, filan müthiş e, seller fırtınalar Hı -hı. oldu. Hepsini birbirine bağ... Yani bu bununla bağlantılıdır diyemem diyor ya bilim insanları. Hı -hı. Hanson ve arkadaşları bir harita yayınladılar. E, ve tamamen e, kırmızı renkli yerlerde sıcak dalgaları e, ve aynı zamanda da işte su buharının artmasından dolayı ya basit aslında ilk o ilkokul bilgisi yani su buharı artarsa hı hı. yağmur da artar sel de artar değil mi yani mantıken öyle olması gerekir en azından. Yani yukarı çıkan su buharı bir gün inecektir. Mutlaka iner bize böyle öğretmişlerdi. <gülüyor> ya benim bildiğim kadarıyla yukarı ne çıkarsa çıksın su buharı dahil bir gün inecektir iner. evet. Değil mi? Yukarı çıkan iner. İşte bu da yukarı çıkanlar iniyor şimdi. Neyse bu şeyi çok e, mutlu kaldık ama. E, bu arada körfezdeki e, şey de e, bitti dedi. ...Amerikan hükümeti biliyorsun... ...yüzde yetmiş beşini... ...temizledik dedi. Yani Öyle mi? Meksika körfezinde. Ne güzel. NOA açıklama yaptı. Hı hı. Fakat hemen arkasından... ...üç ayrı araştırma çıktı. Yalan söylüyor dediler. Allah Allah. Yüzde yetmiş dokuzuna kadar duruyor dediler. Ve en... Yani o... sayı tutuyor kabaca 75 beş, dokuz... <gülüyor> ...gel 75 beş <gülüyor> evet. diyelim. 75'i beşi ile 75'i beşi arasında... ...bir tartışma evet. var. Evet. Ve acaba bu beyaz evin, beyaz sarayın ya da sarayın demek daha uygun galiba Obama'nın bir PR, halkla ilişkiler hareketi miydi diye çok ciddi sorular olmuş. Çünkü yani Kaliforniya'da Cumhuriyetçi temsilci Daryl Issa'da konuşuyor ya da Demokrat Parti'den de milletvekili Ed Markey'de bilgileri dan, danışmadan yani gerçek bilimsel bilgilere danışmadan verdiniz diyorlar. Amerika'da böyle bir şey oluyor. Düşünebiliyor musun? Ve mesela bir grup Georgia Sea Grant diye bir şey bu hafta %70 ile %79'unun da suyun altında kaldığını hesaplamış. Bir. Hı hı. İkincisi Güney Florida Üniversitesi'nden bilim insanları daha bile toksik olabilecek bir şey bulunuyor, devam ediyor bütün o kimyasallar diye bir araştırma yaptı ve en önemlisi de diye yani bu hakikaten insanı dehşete düşürecek bir şey var. Science dergisinde yani çok saygın bilim dergisi Science'ta Woods Hole Oceanography Kurumunun bilim insanları Haziran ayında 35 kilometrelik 35 kilometre uzunluğunda bir <gülüyor> sütun, petrol sütunu, hidrokarbon sütunu bulduklarını söylediler. Tespit etmişler. Yani şeyin 9 bin metre altında. 9 metre altında pardon. Denizin. E bu iyi bir şey değil mi? Yani Manhattan adası büyüklüğündeymiş. Aha, e güzel. ya e, petrol... O, para eden bir şey yani güzel yani bir aslında. Oksijeni lastere. öldürüyor yani. E, tamam. Denizi bitiriyor. E, ve bir de ayrıca da NOA'nın raporunda verilen şeyin hiç de öyle olmadığını biliyor. Yani biyolojik çözülme diyorlar ya yedi bakteriler falan öyle bir şey olmadıklarını söylemişler. Ve metan gazından hiç bahsedilmiyormuş zaten raporda. Ve yani nasıl böyle Büyük güvenilirlikle ve bu kadar emin olarak böyle bir şeyi nasıl söylediler? Amerikan hükümeti nereye gidiyor filan diye sorular. Bir yere gittiği yok. Durduğu yerde duruyormuş gibi görünüyor söylediklerinden ama. Baş göstermiş fakat çok ağır. Yani hakikaten Dar Darcemail'in son raporu artık şey değil. O da nereye gidiyor sorusunu sormuş ama insanlık ve bütün canlılar alemi için. Biz buraya nasıl geldik, nasıl bu hale düştük ve buradan nereye gideceğiz diye. Ne yaptığımızın farkında mıyız diye sormuş. O çünkü aylardır fotoğraflıyor Erika Blumenfeld ile beraber. Yani öyle fotoğraflar var ki, bunu herkese tavsiye ediyorum. Dar Mail ve Erika in Truth Out internet sitesindeki son raporunda. Yani iş bitmiş aslında. Meksika, yani Amerikan hükümeti ve onun emrindekiler ne derlerse desinler. iş tamamen bitmiş gibi gözüküyor. Devamını getireceğiz. Yerel mücadelelerle yapacağız herhalde başka. Ya da yapamayacağız ve zaten e, bu tarihe yazılacak gözden kaçması pek kolay bir şey değil. Beceremezsek çünkü e, galiba kötü gidiyor. Demek ayıp değil. <gülüyor> evet değil. Yani bu öyle anayasa tartışmalarından filan daha önemli bir mesele gibi duruyor karşımızda. Diğer haberleri de şimdi birazdan geçeriz. Açık kaste. Everybody was talking about Henry Swank Club I saw that drop in there that night When I got there I said, yeah, people They was really having a ball Yes, I know One night I was laying down, I heard Mom and Papa talking. Boogie just the same. John Lee Hooker'dan dinlediğimiz Çalın, boogie, boogie çocukları diye çevirebileceğimiz bir blues parçasıyla devam etti programımız. John Lee Hooker dün 1917'de 22 Ağustos'ta doğmuş Amerikalı blues şarkıcı, besteci ve gitarist Mississippili ve çok kendine özgü tarzıyla. Benzersiz bir yer bırakmış hem Delta Blues denen tarza yakın ama kendi özel konuşma tarzıyla Boogie Woogie'ye benzer bir piyano eşliğinde ölçüde kullanmadan söylediği çok kendine özgü bir tarzı var. Onun doğum günü münasebetiyle çaldığımız onun en ünlü parçalarından biri Boogie çalanına devam etti programımız. Evet Açık Radyo burası 94.9 Açık Radyo.com ve saat 8.43 devam ediyoruz. Evet Türkiye'den de bazı haberler verebiliriz herhalde. Özellikle de bu dün uzun zamandan beri beklenmekte olan şey açıklama nihayet yapıldı Genelkurmay. Sitesinde sessiz sedasız internet sitesinde sen yokken bekliyorduk ya yani 22 küsur günden beri belki de bir aya yakın bir süre yedi askerin yaşamını yitirdiği baskının. Bir Heron görüntüleri vardı o Heron evet. görüntüleri ortaya çıkmıştı ama genelkurmaydan tık yoktu. Evet hatta önce savunma bakanı e, böyle onlar oraya ait değil o görüntüler deyip sonra hı hı. geri almıştı onu. E, yani Medya sonunda saniye saniyede izlendiği fakat bir şey yapılmadığı iddiaların vardı. Bir ay sonra yaklaşık cevap vermek durumunda kalmış ve Genelkurmay'ın karargâhtan yapılan açıklamada yani şey web sitesinde medyaya yansıyan görüntüler çatışmadan sonrasına ait açıklaması yapmış ama bunu ilk kez tarafa ulaştırmışlardı. Tarafın elinde çatışma öncesine ait görüntüler de vardı. Hatta ilk taciz ateşinin açıldığı tepedeki görüntüyü de Heron çekmiş. E ayrıca e, yani PKK'lıların ilk görüntüsünün alınması ve mevzilere gelme arasındaki zaman aralığının yaklaşık... 30 dakika olduğu belirtiliyor Genelkurmay'ın bu görüntüye bakıp emir vermesi halinde bölgeye en uzak yerden bir uçağın Hantepe'ye ulaşması toplam 20 dakika sürerdi oysa saatlerce gidilememiş Genelkurmay'ın gerekçesi vadide yoğun sis ve toz bulutu olduğu helikopter gidemedi açıklamasını ama meteoroloji işlerinde doğru olmadığı da bu söyleniyor yani e, ve şeyde de Ayrıca da Heron görüntüleri gerçekse, o zaman da zaten havanın açık olduğu gözüküyor. Yani sadece Han Tepe görüntüleri yayınlanmadı ki, 19 Haziran 2010'da yapılan Gedik Tepe ile ilgili görüntülerle ilgili de bir açıklama bekleniyordu. Yani baskından 15 gün önce sınırdan geçen 100 PKK'nın görüntülenmesine rağmen önlemin alınmadığı gibi durumlar var. Pek çok sorunun yanıt beklediği söyleniyor. Genelkurmay'ın oldukça utangaç bir açıklaması olduğu söylenebilir ve gerçekten de mesela helikopterler yoğun sis ve toz bulutu nedeniyle yardıma gidemediyse her onlar nasıl net görüntü aldı? Ayrıca helikopterler gidemiyor ama uçaklar neden kaldırılmadı gibi sorular soruluyor. Ayrıca Doçka adı verilen bir takım uçak savar silahlarının hı hı. Iı, getirilerek gerçekleştirildiği bir saldırı. Bunun istihbara yani 175 kilo filan olduğu söyleniyor bu silahların. Onları tepeye çıkartmış oldukları belirtiliyor. Genelkurmay'ın açıklaması. Bunların hepsi FK'den... BBG evinde oluyor değil mi? Evet bunların hiçbirini göremiyorlar çatışmaya giren askerlerle yapılmış konuşmalar vardı onların ifadeleri vardı hatırlanacağı üzere. Ön mevziler boşaltıldı ve tecrübesiz askerler nöbete gönderildiği şeklindeki iddialar tamamen cevapsız kalıyor. En ilginç şeylerden bir tanesi açıklamada görüntüler 30 yerden izleniyor bilgisi yersiz ve doğru değildir diyor mesela. Ama kaç merkezden izlendiği, kaç yerden izlendiği konusuna bir cevap verilmiyor. Hı hı. Yani Genelkurmay, kara kuvvetlerinin, hava ve jandarma komutanlıklarının izlemiş olup olmadığı soruluyor. Ayrıca da başka bir şey var. Heron görüntülerinin ilgili bilimlerden silindiği yolunda bir haber vardı. O konu bilinmiyor. Sızdıranların tespiti için evlere eş zamanlı baskınlar var askerlerin evlerine. Onların hangi amaçla gerçekleştirildiği ya, bu sızma ile Bu sızmayla ilgili var. de e, çalışma yürütülüyor olması herhalde normal sayılabilir askerliğin evet. doğası gereği ama e, bir yandan da bu görüntülerin ortaya koyduğu zaafla ilgili de çalışılması gerekmez mi? Yani o zaman daha hani manalı anlamlı bir durumdan belki bahsediyor olmak daha kolaylaşabilir. Öbür türlü çünkü sızmaları engellemek kolay bu biraz şeye benziyor işte Rusya'da orman yangını söndüremeyip haberleri söndürmek gibi bir durum. Yani genel kurma evet kelime oyunu yapıyor demiş USAK genel koordinatörü mesela Sedat Laçiner Ulusal Strateji Araştırmaları Kurumu galiba açılımı Sedat Laçiner demiş ki onun genel koordinatörü oyunun beklediği açıklama bu değildi açıklamalar soruları gidermekten çok soru işaretlerini artırıyor demiş mesela. Bir emekli istihbaratçı binbaşı Kemal Şahin'le de konuşulmuş Tatmin edici olmayan basit bir açıklama için neden bu kadar beklediniz diyor Şimdi Genelkurmay şey diyor çünkü İdari soruşturmanın sonuçlanmasını bekledik onun Hı -hı. için açıklamadık diyor Ama soruşturma bitmiş mi onu bilmiyoruz Ayrıca da e, Bu soruşturmanın e, bir haftada filan normalde sonuçlandırılan bir şeyin bir aya yakın sürdürülmesini de anlam verilemiyor. Yani çok sayıda e, tatmin edici olmanın çok uzağında bir şey var. Neyse bunu da geçelim herhalde başka bir uzun Bir boyunca. gelişme olmadığına göre ortada diyecek çok bir şey yok. Hala aynı noktada duruyoruz galiba. Evet tabii onunla ilgili bir başka şey de. Ne vardı? Hantepe olaylarıyla ilgili mi? Yok Türkiye'de. E, ha bir de e, Şile ormanlarında bir Ergenekon'la ilgili kazı haberleri vardı ama galiba bir şey bulunamadı iki gün boyunca yapılan aramalardan. Zaten Ergenekon savcılığı değil galiba başka bir savcılığa verildi ve yani onu da şundan fark ettim. hani e, Sürekli olarak haberlerde başka bir dava olarak e, ısrarla söyleniyordu doğrudan bağlantılı değil galiba. Ya evet. da bağlantılı hale getirecek herhangi bir şey ortaya çıkmadı. Çıkmadı henüz anladığım kadarıyla. Bugüne kadar 10 bölgede kazı çalışması yapılmıştı. 7'sinde herhangi bir bulguya rastlanmadı ama Ankara Gölbaşı ve Zir Vadisi ile İstanbul Poyrazköy'de çok miktarda silah ve muhim, mühimmat bulundu. Ayrıca denizden de çıkarılanları saymıyoruz. Yani Göl başında 9 Ocak 2009'da lav silahları, el bombası fünyeleri vesaire çıkmıştı. Sis bombaları, gösteri el bombaları filan. Poyraz köydeyse tabi istek vakfına ait arazide 21 Nisan 2009'da işte dolu ve boş lav silahları, o el bombaları, C3 patlayıcılar vesaire bu bir tuzakları bulunmuştu. Bir de e, Yarbay Mustafa Dönmez'in evindeki kroki üzerine Sincan Vadisi Sincan e, ilçesine bağlı Yenikent e, beldesindeki Zir Vadisinde taarruz tipi el bombaları, el bombası gövdeleri vesaire vesaire bulunmuştu. g 3 mermileri falan. Yine ihbar yine kazı diye vermiş hı hı. Vatan Gazetesi mesela. Fakat e, yani bu da böyle. ilginç bir başka e, haber de şeydi. Bu HSYK ile ilgili. Hakimler, savcılar, Yüksek Kurulu'nun e, ne şekilde seçildiği ve nasıl tartışmalar e, olduğu öncesinde vesaireye dair bazı dinlemeler vardı. Onlar mı? Evet. Adalet Bakanı eski Seyfi Oktay'ın e, eski adalet bakanı değil fiili e, adalet işleri sorumlusu Şimdi falan mi? demek gerekiyor evet. herhalde. Telefon konuşmaları 2009'da olmazsa 2010 HSYK'da çözeriz meseleyi diyordu. Şimdi dünkü Star Gazetesi'nde de ilginç bir bilgi vardı. Perde arkası diyor. Krizin Adalet Bakanı Ergin, Hakimler savcılar Yüksek Kurulu üyelerinin atama kararnamesi hazırlanırken vermedikleri isimleri imzaya 10 dakika kala masaya koyduğunu söylüyor. Yani artık böyle bir hakikaten çocuk oyununu andırır ama tehlikeli. Stratejik adımlar yani 10 dakikaya kadar bekletip herkes bir gitsin listeyi sonra çıkaralım durumlarını. Öyle diyor yani haber aynen öyle. Son gün imza atılıp kararname yayımlanacağı anda kurul üyelerinin cebinden çıkarttı talepler geliyor demiş. Neden hazırlık aşamasında değil de son anda bildiriyorlar? Çünkü bunlar normal talepler değil diyorlar. Şu hakimlerin savcıların görevden alınıp yerlerine şunların getirilmesini istiyoruz dediler. Bu devam eden davaların soruşturmalarının etkilenmesine yöneliktir diye konuşmuş hı hı. Adalet Bakanı Sadullah Ergin. E, bugünkü Yeni Şafak'ta da gün haberi patlangıcıyla bununla bağlantılı bir haber var. İşte minarenin kılıfı Seyfi amcadan diye bu amca olayları falan e, neyse en azından dededen döndüler ki bu çok daha uygun herhalde. Baştaki haberler gerçekten baya belden aşağıydı çünkü Aleviliği üzerinden vesaire vurgu yaparak. E, şunlar anlatılıyor bugünkü haberde de. Eski Adalet Bakanı Seyfi Oktay'ın teknik takibe takılan görüşmeleri HSYK'daki korsan liste bahsettiğin krizlerinin nedenlerini gözler önüne serdi. Oktay baya şeye inanıyor. Ortada e, bir rejim kavgası olduğuna bu bildiğimiz geleneksel zaten e, resmi ideoloji dediğimiz şey ve tam şunu söylemiş. Bu yerleri kaybetmemek lazım. Bu bir rejim mücadelesi. Önemli kritik yerler için kesin kararlı insanlara ihtiyaç var demiş. Böylece hakimler ve savcılar yüksek kurulu için kriterleri de öğreniyoruz. Rejim meselesinde kesin kararlı insanlar gerekiyor ki rejim meselesi devam etsin. <gülüyor> Herhalde biraz da bununla bağlantılı. İnanıyor mudur peki? Vallahi inanıyordur. İnanıyordur. O, tatsız o zaman. Yani sadece aynı ayak oyunu olsa bunlar daha işte çıkarını koruyor kişisel falan filan demek mümkün ama inanıyorsa tatsız durumlar hakikaten. Çünkü aslında hukukla ilgili en üst ve seçen kurumları seçiyorsun ve bu seçimle ilgili hukuki kriterler değil ya da hukuki yetkinlik kriterleri değil başka kriterler devrede bu da evet, garip. Başka kriter bir başka kriter de şuymuş acaba Ergenekon davasıyla ilgili kriterler olabilir mi? Şimdi bugün Metin Aslı'nın haberi var Zaman Gazetesi'nde korsan kararname için kritik davalara bakan mahkemelerdeki iş yükünü gerekçe gösteriyorlar. Yani iş yükü çok fazla diyor ve yani iş yoğunluğunu azaltmak için özel yetkili mahkemelere atama yapmaya çalışıyor. Oysa yalnız ee, korsan kararname diyorlar ya buna hı hı. Kritik davalara bakan mahkemelerdeki iş yükünü gerekçe gösteren Hakimler Savcılar Yüksek Kurulu 50'yi aşkın il ve ilçenin taleplerini yok saymış Bu ortaya çıkmış yani Onlar hı. diyorlar ki bu illerin adalet komisyonlarından gelen yazılarda Muhakkak yeni mahkeme kurulması ve hakim atanması istekleri varmış ama kurul hakimler yüksek e, savcılar yüksek kurulu bunların yerine iş yoğunluğu önceki yıllara göre azalan özel yetkili mahkemelere atama yapmaya çalışıyor yani hakimler savcılar yüksek kurulunun Ergenekon davasına müdahale gerekçesi çöktü diye bir şey haber var ya vallahi o kadar garip ki yani e Burada mesela Tülay Bekar'la yapılan görüşmenin kayıtları yayınlanmış Yeni Şafak'ta günaydın efendim falan diye başlıyor o kısımları geçiyorum. İşte nasıl değerlendiriyorsunuz akşamki toplantıları diyor HSK krizi sırasında yapılıyor görüşmeler. Çok güzeldi efendim sadece başkanımız biraz gergindi doğal olarak diyor Seyfi Oktay herhalde mesajı almıştır diye devam ediyor. Siz de çok yüklendiniz ama diyor Oktay o da ben öyleyimdir efendim diyor. Çünkü gerçekten aynı şeyi düşünüyorum. Bence piyon olarak ya da demokrasi şeyi altında bu benim görüşüm tabii kimseyi bağlamaz falan diye devam eden bir hikayeler baya oturup planlanıyor ortak olarak bunlar bunlar mahkemeye etkilemek bilmem neyi bir yerlere etkilemez değil mi? Yok canım. yok tamam iyi. Bunlar beni bile etkilemez. İyi, güzel. Ben bende etki olunca acaba başkalarını da etkiliyor mu diye şey yaptım yok, ya. Yok, rahat et sen. Tamam, benim hassasiyetim. Petrolünde de %4'te 3'ü zaten. Cepte. <gülüyor> Cepte. Evet, bir de tabii senin yokluğunda ki en önemli olaylardan birinin de haber takibini yapalım. Dink'in ailesinin adını Hrant Dinkin, öldürülen Hrant Dinkin, gazeteci ve yazar ve insan hakları savunucusu Hrant Dinkin. Ee, ve tabii Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti'ne göre anladığım kadarıyla ırkçı ayrıca. Evet, o çıktı ortaya. genel Gagos'un kurucu ve genel yayın yönetmeni ayrıca. Öldürülmeden bir hafta önce ve Dink ailesinin cinayetinin ardından yaptığı Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi başvurularına Dışişleri Bakanlığı savunmada Dink'in Türklüğü tahkir ettiği halkı kışkırttığı Almanya'da bir Nazi liderine de Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin verdiği cezayı emsal göstererek böyle bir şey yaptılar. Sonra da Dışişleri Bakanlığı şey de dedi. Yani bu bir teknik savunmadır. Biz öyle yapmak zorundayız. Çok ciddiye almayın demeye getirdi. Kendini savundu. Ee, dış işleri. Böyle bir şey olabilir mi peki? Yani mesela ikimiz davalıyız. Bu biraz şeylere benziyor. Televizyon programlarında bazen gündüz kuşağında şöyle şeyler oluyor ya işte iki kişi tartışmaya başlıyorlar ve konu atıyorum kaybolan bir anahtarlık falan oluyor ve ardından sen anneni satıyorsun falan diye devam eden bir hikaye başlıyor. Nereden nasıl çıktığı belli olmayan bir ...ağır suçlamalar zinciri halinde... E, ...bunun gibi bir şey bu üç aşağı beş yukarı... ...üstüne üstük şöyle bir sıkıntı yok mu... ...301. maddeden mahkumiyeti de savunuyor... ...Türkiye Cumhuriyeti... Tabii, tabii, her şeyi ...nefret savunuyor. söylemi vardı o yazıda... ...dediğin anda e, bu mahkumiyetinde de... ...zaten doğru olduğu anlamına geliyor... ...değerli bir aydındı... ...falan diyerekten evet. kıvırtmaya... E, ...yöneldi yetkililer... ...ama e, maalesef... ...bu... E, ...çok ciddi bir tepki oldu ve mesela Dışişleri Bakanı Davutoğlu da şey dedi ben yoktum yurt dışındayken imzalamıştım aslında şimdi savunmayı geri çekemeyiz ama yani Dışişleri geri Bakanı geri çekilemiyormuş ama yani teknik olarak öyle bir şey mümkün değilmiş ama tabii e, bu Sorumluluğu ay ben dışarıdaydım falan diye bir şey yok galiba değil mi bu işlerde? O da tartışmalı diye geriye çekilme ya da uzmanlar bak, diyor ki yaralı kaydediyordu yani. Sinin biter diye de ha, bir son evet. sonuç var mesela işte mahkumiyet kararına. Ama Dışişleri bakanı şunu da söylüyordu yani o zaman yurt dışı seyahatlere daha az çıkmasını çünkü çok sık seyahat ediyor Dışişleri Bakanı doğal olarak. Hı hı. O zaman o bakanlığının yaptığı işleri görmüyor demek anlamına geliyor öyle mi bir bakan. İlginç e, yani bu açıklama. Bu bu anlama geliyor canım işte imzayı çaktım ne bileyim ben ne yazdığını diyor. İmzam yoktu diyor. Ha, e, i̇mzası ben olmadan iyi, olabiliyor yok. mu bu işler? <gülüyor> Olabiliyormuş. E, demek ki orada bir e, emir komutada da sıkıntı var. Ya da toptan bir yalan söylüyorlar yüzümüze baka baka ikisinden biri olsa gerek. Hosrovin Dink'le de kardeşiyle Cumhurbaşkanı görüştü ama tamamen acıları paylaştık dedi başka Ve bir dertleşme, yani, dertleşme oldu. Hosrovin bir şey Nedir demedi. bu? Türkiye Cumhuriyeti'nden Çektiğimiz mi dedi acaba <gülüyor> Dink ailesi, Gül ailesi de? Ya ya sorma vallahi biz de çok çektik falan böyle bir hikayemi. Hani çünkü acı paylaşım ve dertleşme olduğuna göre. Ama tabii bu iyi bir şey yani Cumhurbaşkanının tabii. böyle bir şey yapması. Ama Hatta bunların hiçbirisi seç da böyle bir Geri adım atması iyi ama yani bu Sürekli olarak şey olmuyor mu biraz evet. Ay Pardon'un bitmediği bir e, Hikaye durumun aldı Dink davası Çünkü 301 sürecinde de Aynısı yaşanmıştı ya tamam böyle kararlar Çıkar ama işte e, e falan diye Yani, yani olsa, e, Bunu Vatan Gazetesi'nden Kemal Göktaş Çıkarttı e, Hı -hı. ortaya Ya da Vatan'ın deyişiyle bugün Keman Göktaş ha, Yanlış koymuş, <gülüyor> Yazmış evet Adını e, dava sonuçlandı ve Türkiye kaybetti diyor. Bugünkü vatanın e, bu haberi ilk ortaya çıkaran gazetecinin e, Kemal Göktaş'ın haberi manşet olmuş. Ve Dink'in ailesi Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nde açtığı davayı kazandı. Ankara'nın vahim savunmasını dikkate almayan mahkeme Türkiye'yi ifade özgürlüğü ve yaşam hakkını ihlalden suçlu buldu diyor. Ayrıca nazi benzetmesinin geri teptiğini. ...de belirtiyor. Ee, çok ciddi bir tepki geldi... ...medyadan... Ee, ...ve bu konuda... ...tabii Hürriyet Gazetesi... Hı -hı. gibi gazetelerde hiç görmedik. Bu tartışmayı yok sayarak... ...her zamanki gibi. Ne yani gerek var bu tartışmalara? Gibi. Zaten... ...bin bir tane derdimiz var. Değil mi? Evet. Fakat... ...çok... ...bence... Önemli yani Radikal Gazetesi de işte şey diyor bugün değil mi? Zaten dün ve bugün de söylüyordu. Yani bu konuyu MIT'i soruşturmaya izin vermemiş mesela şey başbakanlıkta. MIT'in ihmali olduğu iddiasını ciddi bulan İstanbul Başsavcılığı Başbakan Erdoğan'a takılmış. Savcılık MIT mensuplarının ihmalini soruşturmak için izin istemiş. Başbakanlık talebi önce MIT müsteşarlığına iletmiş. ...MİT elimizde bilgi belge yok demiş. Ama zaten suçlanan MIT olduğuna göre... E, ...yani elimizde bunun bilgisi belgesi var... ...evet biz yaptık falan diye... ...itiraf beklemek gerekiyor. Evet. Erdoğan da operasyon başkanı... ...ve üstündeki MIT üyeleri için... ...soruşturma izni verilmemesi kararına hani vardır. Hani nereye giderse gitsin... ...nereden çıkarsa çıksın... ...nasıl olursa olsun... ...neyse bu olay da büyürse herhalde... ...Başbakan e, Dink ailesini artık arar... ...bir acılaşma, dertleşme, muhabbet falan böyle tatlı mı tatlı hikayeler sürekli olarak bir garip garip haller ardından da tatlı jest ve mimiklerle geçen bir hayatımız var bu konuda evet bir de şey iddiası vardı işte böyle tazminatla kurtarılabileceğine işin yüklüce bir para ödeyerek bu işin Anlaşma. içinden sıyrılabileceğin anlaşmayı düşünüyorlardı fakat ona da Cengiz Çandar güzel bir yazı yazmıştı hiç tanımıyorlar din ailesini Olsa gerek. Türk devleti yetkilileri. Onlar sadece bir tek şey istiyor. Geri getirmek. Onu da yapamayacakları için. Ki, adalet istiyorlar. Onun için boşuna uğraşmayın diyordu. Bu da ilginç bir şey. Geri kalanını 9,5-10 arasına bırakalım istersen. Şimdi hı hı. köysel ısınmanın, kasırgalarının yangınlarının, sellerinin estiği köysel iklim değişikliğinin bu haftada ...Semra Cerit Mazlum'la bakalım... ...durumu biraz konuşalım. Açık Gazete... ...Semra Cerit Mazlum'la... ...iklim değişikliği ve sürdürülebilirlik. Günaydın Semra Hanım. Günaydın. Günaydın. Evet zaten konu konusunda, konu bulma konusunda fazla bir sıkıntı çekecek halde değiliz. Gözümüzün önünde tarihin en büyük sel facialarından biri var. Ve devam ediyor anladığım kadarıyla. Yalnız Pakistan'da da değil üstelik. Pek çok yerde Çin'de, Kozey Kore'de vesairede. Bu yardımların örgütlenmesi filan üzerinde de söylenecek epey şey var herhalde. Biraz bunlar üzerinde konuşalım mı? Evet, gerçekten hem Pakistan'da hem de dünyanın geri kalan bölgesinde yaşanan felaketler yol açtığı hem doğal hem de insani kayıplar çok ürkütücü ve gelecek açısından da işaretler veriyor olması açısından da endişe yaratıcı gerçekten. Dediğiniz gibi hem Pakistan'dan hem de Çin'den yeni haberler geliyor felaketle ilgili olarak. Galiba Pakistan'da sel güneye doğru ilerliyor olduğu için daha fazla insan bulunduğu bölgeleri terk etmek zorunda kalıyor. Ölü sayısı yükseliyor, can kaybı yükseliyor. Ve yardıma ihtiyaç duyan nüfus da giderek daha da artıyor. Ancak gördüğümüz gibi son birkaç haftadır felaketin boyutlarıyla bu konuya gösterilen uluslararası tepki, özellikle yardım konusunda... ...verilen tepki birbiriyle uyumlu değil. Galiba büyük ölçüde ilk anda felaketin boyutları anlaşılamadığı için tepkisiz kaldı uluslararası toplum, ülkeler. Fakat sonradan yapılan yardım çağrılarına da aynı aciliyetle karşılık vermekte de bir gecikme olduğunu görüyoruz. Birleşmiş Milletler'in ilk anda ihtiyaç duyduğu, acil müdahale için ihtiyaç duyduğu miktar bile karşılanamadı... Gördüğümüz kadarıyla geçen hafta Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda yapılan toplantı sonrasında da sanırım yalnızca %70'i toplanabildi bu acil yardım için Birleşmiş Milletler'in çağırdığı bulunduğu kaynağın. Bazı ülkeler söz verdikleri miktarları arttırdılar Amerika ve İngiltere gibi ama hala bu 450-460 milyon dolar toplanamadı galiba. Evet sonradan bir 800 milyon dolara çıktığına dair bir takım haberler vardı. Hatta Pakistan'dan teşekkür de gelmiş ama zaten 10 milyarlardan bahsediyoruz herhalde. Evet çok yani kesinlik söz konusu değil. Yalnızca tahminde bulunmak mümkün şu aşamada. Pakistan yetkilileri de... Bir öngörüde bulunamıyorlar bu konuda ama 45 milyar dolar gibi bir rakamlarda okudum ben. Şeyde, evet. Kay ekonomik kayıplarla birlikte tabi bunlar uzun vadede felaketin yol açmış olduğu, tarım alanlarının kaybı, yerleşim alanlarının yenilenmesi, altyapının yeniden kurulması gibi ihtiyaçlar için de kullanılmak üzere. Tahmin edilen miktar bu kadar. Bu 800 milyon dolar da galiba söz verilen, yani ulaşan şu anda Birleşmiş Milletler'in bu acil müdahale için ihtiyaç duyduğu, kullanabilecek durumda olduğu bir para değil. Bu sabah gene Dünya Sağlık Örgütü yetkililerinden birisinin bir açıklaması gözüme ilişti. %70'i civarında şu anda ancak bir araya getirilebildi bu miktarın e, yönünde bir açıklaması vardı Evet bu tabi bize şeyi hatırlatıyor yani e, Pakistan örneğinde olduğu gibi başka e, doğal afetlerde özellikle aşırı hava olaylarına bağlı iklim değişikliği ile bağlantılı öteki e, bu türden e, afet durumlarında e, acil müdahale ve sonradan e, İyileştirme yardım amacıyla kullanılabilecek kaynakları toplamak üzere bir mekanizmanın olmadığı gerçeğini gösteriyor. Tabi Birleşmiş Milletler ve Uluslararası Toplum bu konuda hiç hazırlıksız değil. Özellikle insani yardım konusunda çok geniş bir kurumsal mekanizması var işleyen. Fonlar oluşturulmuş durumda. Stratejileri var. Bir altyapı var Birleşmiş Milletler'de fakat iklim değişikliği gerçeğine uygun olarak yapılandırılmış durumda değil bu sistem bildiğimiz genel olarak doğal afetlerle ilgili bir yapı bu şey kapsamında da iklim değişikliği rejiminin kapsamında da böyle bir hazırlık, böyle bir kurumsal yapılanma söz konusu değil. Yani belki bu tarafından bakmak daha ıı, önemli, ıı, daha da anlamlı hale geliyor. Özellikle bu hani, rejimin yeniden yapılanması yönünde sonuçlanamayan ama devam eden müzakereler çerçevesinde mutlaka artık ıı, yalnızca sera gazı proaktif olarak hazırlık, adaptasyon çalışmalarının değil, bu türden ortaya çıkan ani ihtiyaçlar karşısında da iklim rejiminin harekete geçmesini sağlayacak bir yapının oluşturulması gerekiyor. Büyük bir boşluk söz konusu burada. Aslında ta 1990'lardan bu yana dile getiriliyor olmakla birlikte hani iklim değişikliğinin hep geleceğe dönük bir sorun. Bugün değil gelecekte yaşanacak bir sorun olduğu kabulüyle yola çıkıldığı için rejimi kurarken bu ayağı ihmal edilmiş durumda. Halbuki artık hani hem raporlar hem yaşadığımız deneyimler bize bu yönünün de iklim değişikliğinin artık gözlenmeye başlanan, yaşanmaya başlanan etkilerine karşı da önlem almak, çözüm geliştirmek, müdahalede bulunmak üzere bir yapının kurulması gerektiğini söylüyor gerçekten çok önemli bir boşluk var burada. Hem kurumsal bir boşluk var hem de mali bir boşluk var. Pakistan sel felaketi bir kere daha göstermiş oldu bunu. Hani Birleşmiş Milletler'in çağrıları sonrasında, genel genel sekreterin Pakistan'ın ziyareti ve dünyayı bu konuda felaketin gerçek boyutları konusunda uyarması sonrasında ancak harekete geçirilebildi kaynaklar ve harekete geçirilen kaynaklarda şeyle ihtiyaçlarla ölçülü değil. Şeyin yapısına baktığımızda iklim rejiminin yapısına birkaç tane fon var aslında. Hani bir hazırlık ve ülkelerin uyumlarını kolaylaştırmak kolaylaştırmak amacıyla oluşturulmuş olan fonlar bunlar. 2000'li yıllardan sonra rejim tasarlanırken değil, geliştirilirken, iyileştirilirken ortaya çıkmış olan yapılar. Evet. Genel bir mali mekanizma var sözleşme altında. GEF tarafından kaynaklara yönetilen bir mekanizma bu. Bununla bağlantılı olarak da 3 tane fon var. Bunlardan bir tanesi en az gelişmiş ülkeler fonu, ödeki özel değişikliği fonu, üçüncüsü de adaptasyon, uyum fonu. Adaptasyon Uyum Fonu'nun kendi yönetim yapısı var. Taraf ülkelerin söz sahibi oldukları, kararların onlar tarafından verildiği bir board yönetim kurulu oluşturulmuş durumda. Fakat özellikle değişikliği fonuyla en az gelişmiş ülkeler fonu gene GEF tarafından, küresel çevre fonu tarafından yönetiliyor. Daha fazla hazırlık amaçlı, ülkelerin hazırlığına destek amaçlı yapılar bunlar. Her üçü de. özellikle iklim Değişikliği Fonu ile en az gelişmiş ülkeler fonu daha fazla kurumsal kapasiteyi artırmak amaçlı kullanılıyor. Hani rapor hazırlamak, ülkelerin uyum programlarının hazırlanmasına destek olmak konusunda kaynak aktarma işlevi yüklenmiş durumda bu fonlar. Fakat şeye baktığımızda, bu fonlarda toplanan kaynaklara baktığımızda gerçekten iklim değişikliğinin hem bugün hem gelecekte insanların karşısına çıkarabileceği riskler, bu türden felaketler konusunda yanıt olmaktan çok uzak olduğunu görüyoruz. Şimdi şeyde, özel iklim değişikliği fonunda bugüne kadar yalnızca 123 milyon dolar söz verilmiş ve bunlardan yalnızca 100 milyon doları yani fona gerçek olarak kullanılabilecek şekilde verilmiş, aktarılmış durumda. En az gelişmiş ülkeler fonuna da 180 milyon dolar söz verilmiş, 155 milyon dolar kaynaklar aktarılmış durumda. Bunlar tabii zorunlu şeyler değil, kaynak aktarımları değil ancak gelişmiş ülkelerin sözleşme kapsamındaki genel yükümlülükleri bağlamında gönüllü olarak aktardıkları kaynaklar. Yani zengin ülkeler bu kaynakları aktarmaktan vazgeçtiklerinde bu fonlarda kaynak kalmayacak. Çünkü kendilerini yükümlülük altına sokan bir şey yok. Bir yapı yok burada. Bağlayıcı değil şeyle ilgili fonlarla ilgili kaynak aktarımları. Üçüncü fonda adaptasyon yani uyum fonu. Bu da iklim değişikliğinin yol açtığı etkilere karşı ülkelerin, Uyum programları geliştirme, uyum stratejileri geliştirme, bunları uygulama, somut projelerle bu sorunlara karşı çözüm geliştirmek amaçlı projelerini desteklemek üzere oluşturulmuş durumda. Bu daha somut hani şeye dönük, önlemlere, evet. zordan uygulanan önlemlere dönük. Orada da yalnızca 162 milyon dolar var şu anda ve hani somut olarak kasasında da olan bu. Çünkü bunun adaptasyon fonunun yapısı öteki iki fondan biraz daha farklı şeyden kaynakları. Temiz kalkama mekanizması vasıtasıyla oluşturuluyor. Hani zengin ülkelerin az gelişmiş ülkelerde uygulamış oldukları karbon azaltım projelerinden elde ettikleri kredilerden kesilen yüzde ikilik payla. Bu aslında baya oyun gibi bir şey aslında. Tamamen bir monopoli oynar gibi meseleyi çözmeye benziyor. Biraz yani bütün bunların bir gerçeklik gerçek dışılık ...tarafı yok mu? Ayağı yere basmayan... Evet, çok <gülüyor> evet. acayip yani. Şey konusunda... ...bu adaptasyon fonu konusunda... ...Poznan'dan bu yana... ...daha doğrusu Bali'den de bu yana aslında... ...az gelişmiş ülkelerin... ...giderek şey yapan... ...içi daha da doldurularak... ...geliştirilen önerileri var. Bu şeyin artırılması... ...yüzde ikilik kesintinin artırılması... ...yani bu paralarla şey yapılabilmesi bu fonun kaynaklandırılabilmesi, yani burada para toplanabilmesi mümkün değil. Yani bu bir tek ülkenin, yani şu anda Pakistan'ın ihtiyacını bile karşılam, acil müdahale ihtiyacını bile karşılamaktan çok uzak bu kaynak. Dolayısıyla şeyin artırılması, temiz kalkınma CER denilen sertifikalandırılmış emisyon azaltım kredilerine uygulanan kesintinin artırılması Öteki şeylerden de, mekanizmalardan da işte ortak uygulamaya da aynı şekilde bir kesinti e, miktarı belirlenmesi, belki e, emisyon ticaretinden de böyle bir kesinti yapılması gibi şeyler var, öneriler söz konusu. Fakat bunu kabul ettirmek mümkün değil şeylere taraf ülkelere. Yalnızca zengin ülkelere değil, işte temiz kalkınma mekanizmasından en fazla yararlanan Çin, Hindistan gibi ülkeler de bu kesintinin artmasına, Yanaşmıyorlar çünkü şeyi cazibesini piyasa cazibesini azaltıyor kesintiler arttığında kredi elde edecek ülkelerin ya da özel sektör kuruluşlarının bu şeylerden temiz kalkıma projelerinden elde edecekleri getiri azalmış oluyor dolayısıyla bir şey var caydırıcı rol oynayabilir e, kaygısı söz konusu e, bu kesinti miktarı azaltılır, artırılırsa o değişiklik yapılamıyor o yüzden bir de şeyi düşündüğümüzde uzun vadyada temiz kalkıma mekanizmasının e, işlevini e, yitirmeye başlayacağı özellikle arpa birliği biliyorsunuz üçüncü şeyde e, emisyon ticaret sisteminde temiz kalkıma mekanizmasını giderek daha az kullanmak yönünde bir program e, yapmış durumda şu anda Dolayısıyla Avrupa piyasasına girecek olan sertifikalandırılmış emisyon, azaltım, kredi miktarı da düşmüş olacak. Dolayısıyla adaptasyon fonunda birikecek para da azalacak. Yani güvenilir bir kaynak olmaktan çıkmış durumda adaptasyon fonu. Ve tabii en büyük eksikliği de böyle durumlar için kullanılabilecek olması değil. Önceden ülkelerin dirençlerini artırmak üzere iklim kaynaklı felaketlere karşı toplumların, toplulukların dirençlerinin dayanıklılığını artırmak üzere uygulanacak projeleri fonlamak üzere oluşturulmuş olan bir kaynak bu. Sonuç olarak şeyin içinde iklim rejiminin içerisinde bir kocaman boşluk var. hani sorunu şey yapabilecek sonra müdahale etmeye yarayacak kaynak kullanılabilecek kaynak yok ortada. Yok. Şimdi zaten önümüzdeki bu gözlerimizin önünde cehyan eden bu trajedi içinde de. Bunu net olarak görüyoruz. Mesela Amerika Birleşik Devletleri işte e, bizzat Hillary Clinton'ın filan ağzından da işte Amerika'nın prestijini arttıracak bir yardım miktarı düşünüyoruz filan gibi tamamen meseleyi politik olarak veya çıkarcı bir şekilde ele aldığını gösteren şeyler söylüyor. İşte Suudi Arabistan'ın hangi amaçta olduğunu bilmiyorum ama e, çok... E, en büyük yardımı yapanlardan bir tanesi ama onun dışında çalışan herhangi bir mekanizma yok. Oradan doğruya bir takım uluslararası yardım kuruluşlarına ya da işte Kızılay, Kızılhaç gibi yardım kuruluşlarının çeşitli ulusal kollarına da iş bırakılmış gibi gözüküyor. Bu şekilde bunu bir yardıma örgütlemenin pek mümkün olduğunu düşünmüyor insan yani göremiyor. Daha da e, kaygı verici olan yani siyasallaşması bu yardım sürecinin siyasallaşması bağlamında e, yardımın terörle bağlantılandırılması. Evet. Yani bu hafta sonunda birden daha da hani açık seçik olarak ortaya çıkan bir olgu bu. E, i̇şte İngiltere'nin, Amerika'nın belki Suudi Arabistan'ında şeyi artırmaları daha önceden söz verdikleri yardım miktarını artırmalarının arkasındaki temel motif istede Taliban'la, kayda ile bağlantı kurulması işte felaket bölgesindeki bu savunmasız insanların yardıma muhtaç insanların kendilerine yapılacak hani İslam militer ile e, bağlantılı yardım kuruluşları tarafından kendilerine yardım edilmesi ve bunun da şey olması hani bu insanların e, bu tarafa doğru çekilmesi kaygısı, negatif forces demiş, şey, Pakistan Dışişleri bakanı bunu, hani adını da koy, koymuyor açıkça, ee, hani böyle bir şey tehlikesi var, ee, Taliban etkisi, e, riski var bölgede, zaten yardım çağrısını da şey olmayınca beklenen miktar gelmediğinde yardım çağrısını doğrudan terör şey üzerine bağlam üzerine kurmaya, kaydermaya evet, başladı. Yani bir çeşit şantaja, şantaja andırır bir ifade de kullanıldı. Benim de hatırladım o da evet. İşte de, John de Pakistan'daydı. O işte Dışişleri Bakanı ile birlikte yaptıkları açıklamalarda e, şeye, e, yani teröre işaret ederek, bu tehlikeyi işaret ederek daha fazla kaynak gelmesi e, ülkeler tarafından yardım edilmesi e, çaresi yaptılar. E, halbuki yani bu bölgedeki insanların teröre değil şeyle yani yardımla barınak ihtiyacıyla, yiyecek yiyecek su ihtiyacıyla sorunları var yani şeyi bağlantılandırmak bu ikisini doğrudan yardımın gerekçesi olarak bağlantılandırmak başka olaylar açısından da gerçekten şey ve kargı verici iklim sorunuyla bağlantı kurmak yerine başka şeylerle Evet, iklim, bir o var. Bir de zaten yani e, Taliban ya da işte aşırı e, diyebileceğimiz dini kuruluşların e, yardımlarının e, eğer yapabiliyorsa o başka kuruluşlar sevindi e, bir takım kuruluşlar e, elbette onu da alacaklardır yani insanlar e, o yardımı ve bu onların e, illa terörist haline geleceklerini göstermez hiçbir şekilde yani. E, çocukların işte şey kalmış, annesiz babası kalmış, e, çocukların e, şeyler tarafından, bu örgütler tarafından alınıp kamplara götürülüp yetiştirilip terörist yetiştirileceği ne varana kadar şeyler... E, ee, endişeler ee, belki TTT'sinde dediğiniz gibi e, uzamış durumda şeyin hani e, bağlantı kurmanın boyutları. Şimdi bu şey konusunda yardım e, yani iklim rejimi içerisinde ya da onunla bağlantılı olarak bir fon kurmak, bir mekanizma kurmak ihtiyacı şu, yani bu yaşadığımız olayın gösterdiği gibi aslında şundan da kaynaklanıyor. Hani da, olay tabanlı gelişiyor bu şeyler. Yardımlar daha çok. Hani bir Afet yaşanıyor işte bir insani e, kriz baş gösteriyor ve daha bundan sonra kurtarma amaçlı olarak şeyler toplanmaya başlanıyor. Kaynaklar toplanmaya başlanıyor. E, Birçok olayda şimdiye kadar gördük bunu e, ve toplanabileceği kaynağın ne kadar olduğu, ihtiyaca karşılık gelip gelmeyeceği, e, uzun vadeli olup olmayacağı, güvenli olup olmayacağı konusunda da belirsizlik çıkıyor ortaya. Evet. Dolayısıyla kapsamlı yapılandırılmış bir ön kurtarma ve yeniden eski haline getirme şeyi uygulanamıyor. İnsani yardım programları uygulanamıyor. Bu şeyi ortadan kaldırmak için sorun ortadan kaldırmak için iklim rejimiyle Bağlantılandırılmış bir şeyin kurulması, sistemin bir mekanizmanın kurulması gerçekten büyük önem taşıyor. Şimdi şeyin kapsamında daha iklim rejiminden önce aslında şeyin içinde de bir e, afetlerle ilgili olarak Birleşmiş Milletler'in geliştirmiş olduğu bir şey var e, strateji Kuyogo e, çerçevesi adıyla alınan 2005'te e, Japonya'da Kobe'de e, kabul edilmiş olan bir çerçeve bu bir strateji Ülkelerin hazırlıklarını artırmak ve felaket sonrasında da yardım çabalarını daha organize bir şekilde gerçekleştirmek için alınabilecek önlemleri kapsayan bir çerçeve 2015-2015 yılları arasını kapsıyor. Ve bir şekilde iklim değişikliği de yer almış durumda bu şeyin içinde çerçevenin içerisinde. Bununla bağlantılı olarak bir fon kurulması çağrısı da var. Yani Birleşmiş Milletler bu tür durumlar için hani böyle sürekli felaket yaşanıp arkasından yardım çağrısına bulunmaktansa hemen ihtiyaç duyulduğu anda kullanılmak üzere bir fon kurulması çağrısı yapmıştı devletlere. Felaket fonu adıyla. Maalesef şey bulmadı, bu karşılık bulmadı şeylerden, devletlerden böyle bir 10 milyar dolar gibi sürekli bir şey olan. Kaynağı olan ve ülkelerin e, gelişmişlik durumlarına göre şey yapabilecekleri, yani bütün ülkelerin katkıda bulunacakları bir fon. E, daha az gelişmiş olanlar katkıda bulunduklarından daha fazla şey çekebilecekler, kaynak çekebilecekler e, bu fondan. Evet. Maalesef şey olmadı, gerçekleşmedi. E, i̇şte iklim rejimi bağlamında da bu müzakere e, metinlerin içinde e, bazı şeyler var, öneriler var bu. E, Parantez içine alınmış metnin içinde gene parantezler içerisinde şu andaki sorun gibi sorunlara şey olabilecek yanıt olabilecek bazı ifadeler yer alıyor. Bunun işte şey bittikten sonra müzakere bittikten sonra ne kadar orada kalacağını bilmiyoruz ama önemli bir şey bir sigorta mekanizmasının kurulacak kurulması ihtiyacı. Şimdi şey şeyde biliyorsunuz az geçmiş ülkelerde sigorta sektörü de şey yapmıyor. Ee, bu tür doğal afetler hmm. e, ilişki sigorta yapmaktan Yap, kaçınıyor hmm. çünkü bunun hani e, şeyinden ziyade toplanan paradan daha fazla miktarda şey yapmak e, sigorta geri ödemesi yapmak zorunda kalacaklarından güvenilir bulunuyor uzun vadede. Yüzde dördü ancak işte bu 2003'e kadar yaklaşık o 20 yıllık dönemde yalnızca yüzde dördü az geçmiş ülkelerdeki iklim ve hava olayları kaynaklı afetlerin yüzde dördü sigortalandırılmış afetlermiş. Evet yani esas itibariyle de zaten inandırıcılığı hemen hemen giderek hiç kalmamaya başlayan bir durumla karşı karşıyız. Ben şeyi de hatırladım milenyum hedeflerinde işte. Açlığı yarı yarıya indireceğiz diye 2015'te bir hedef konmuştu. Daha sonra sessiz sedasız 2050'ye, 2051'e hatta <gülüyor> yansıtıldı. O. Ancak o zaman mümkün olabileceği yanılmıyorsam. Yani rakamlarda aynı rakamlar kullanılıyor ama 2-0-1-5 yerine 2-0-5-1 oldu. 1-5'in yer, değiştirdi. yer değiştirdiğini görürüz. Yani bir farz halinde ceryan ediyor ama tabi şeyler için gerçek dünya Pakistan'daki kadınlar erkekler ve biliyorum çocuklar canlılar mi? çocuklar evet. için ve hayvanlar için çok bambaşka bir gerçeklik var yani bu bin yıl kalkınma hedefleriyle ilgili olarak bu sene Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nun özel oturumu yapılacak biliyorsunuz ee, şey, ne yaptıklarını değerlendirecekler ülkeler ama herhalde o zirve yapılmasa daha iyi olacak. Çünkü evet. bir alfa boyu yol kaydedilmiş değil. Daha da hedefle hedeflerin konulduğu zamandan geriye gitmiş durumda. Yani gıda konusunda, su konusunda, eğitim konusunda. Evet, iş felakete doğru Hı -hı. gidiyor yani. İnsanlar yani insanlar kadar dediğiniz gibi Pakistan'da hayvanların da şey hayvanlara ilişkin kayıp da çok büyük şeyde. Çok yüksek oranlarda bu hem yani yalnızca doğrudan hayvanlarla ilgili olduğu kadar insanların hayatta kalmalarıyla da bağlantılı bir sorun Tabii. Yani Geçimleri doğrudan şeye bağlı hem toprağa hem de hayvanlara bağlı bu insanların Birleşmiş Milletler yardım görevlerinden birisi hayvanlar diyor bir ATM gibi şeyler için bu kırsal bölgelerdeki insanlar için hani normal zamanlarda şey yapıyor hayatlarını kolaylaştırıyor ama kriz dönemlerinde de hani şey yapıp Garanti. satarak para nakit para geçmesini sağlıyor ellerini yani topyekün bir yıkım söz konusu ve hani kısa vadede değil bu uzun vadede de etkileri sürecek olan bir yıkım Pakistan'daki bu seneki hasat zaten şey olmuş durumda mahvoldu kaybı evet. olmuş durumda insanlar emeklerinin karşılıklarını alamayacaklar bu hani hem gelir kaybı hem de yaşamda kalma sorunu fakat suların çekilmesi çok gecikeceği için toprağın işlenmesi gecikeceğinden önümüzdeki senede şey yapılamayacak, belki toprak işlenemeyecek ya da geç ekim yapılmak zorunda kalacak. Bu da hani verimi ve hasatı etkileyen bir şey. Eylül'den önce de tekrar ekmeleri lazım. Bir ikinci hasatı, mahvolan hasatın yerine bir ikincisini denemeleri lazım ki evet çok yani bunu daha herhalde epey bir konuşmak istemesek de konuşmak zorunda kalacağız. Bence bu noktada isterseniz e, bitirelim. Çok iç karartıcı olduğu için daha fazla da insan içinden gelmiyor bir şey söylemek doğrusu. Haklısınız. Umarım e, yeterli olmasa da bu toplanan kaynaklar gidip doğru şekilde kullanılabilir ve bu insanları en azından bulundukları bu en kötü durumdan çıkarmaya, eski yerlerine geri dönmeye yardım edecek şekilde kullanılabilir. Evet, yani hükümet ve ordu ne kadar az ulaşırsa belki kendi yerel olanaklarıyla o kadar daha örgütlenebilirler diye de bir umut kırıntısı barındırıyorum içimde. Bakalım izlemeye devam edeceğiz herhalde. Evet. Peki, çok teşekkürler. Rica ederim. hoşçakalın. Semra Cirit Mazlumla iklim değişikliği ve sürdürülebilirlik. baby mama with you baby i heard papa told my mama let the boy mama all night long mama told papa Last night, baby, night before, I did to mama, mama didn't know, but my papa did. But mama didn't lie Did the mama In the heart Do the mama Let do the mama All night long Baby, do the mama Baby, do the mama I love to do the mama do John Lee Hooker'dan dinlediğimiz bir ikinci parça gene onun tarzına uygun bu sefer bugi çocukları değil mambo çocuklara mambo çalın. Idi John Lee Hooker blues ustalarından bir Amerikalı yetiştirdiği en önemli blues şarkıcı, besteci ve gitaristlerinden biri onun doğum günü dündü, 1917'de bugün doğmuştu, tüm şey, dün ve 21 Haziran 2001'de de hayata veda etmişti. John Lee Hooker'ı bir şarkıyla daha andık. Açık Gazete Evet, Açık Gazete'ye döndük. Saat 9.42 ve Açık Radyo'da, 94.9'da Açık Gazete'yi devam ettiriyoruz. Bir daha önce konuştuğumuz konulardan birine ufak bir ilave yapmak istiyorum. Bu Star Gazetesi'nde şehit ailelerinin Heron konusundaki açıklamada açıklamasında bayağı ciddi bir tepki de gelmiş olduğu görülüyor. Hantepe'de şehit olan askerlerin aileleri Genelkurmay'ın Heron görüntüleri geldi ama toz ve sis bulutu yüzünden yardıma gidemedik açıklamasına sert bir tepki göstermişler. Dağın bir yanında sis varsa öteki yanından git. Üç saat gecikme mi olur demiş mesela uzman çavuş Ayhan Say'ın ölen babası Hasan Say. Ve üstelik her on görüntülerinde bahar havası var. Biz mi yol öğretelim? 500 metre ilerideki tabur niye yardıma gitmedi diyor. Piyade onbaşı Hakan Yurtkun'un babası Zafer Yurtkun... ...ve annesi Gülfiye Yurtkun da şey demişler... ...ya açıklama hiç inandırıcı değil... ...bunun için mi üç hafta beklediler... ...haftada havada sis olmadığı... görüntülerde belli... ...helikopter nasıl gidemez... ...milletle dalga mı geçiyorlar... ...dava açacağım demiş... ...yani ifadelerden böyle... ...çok anlaşılmaz... teviller çıktığı yolunda şeyler var... Genel Kurmayın evvelki günkü açıklamasında ikinci ordu komutanlığını dolayısıyla or General Necdet Özel'i hedef gösteren bazı imalar Hı -hı. olduğu da ortada Han Tepe baskında sorumlular ve beceriksizlikler varsa Özel'in de bu sorumluluklardan ve beceriksizliklerden biri sorumlulardan alttan alta ima ediyor diye yazmış Lale Kemal'di. Evet bu dille oynamalar bayağı ilginç. Şimdi mesela Irak'ta çıktık bitirdik savaşı diyorlar ya. Hı hı. Muharip savaşçılar gitti diye doğrusu harika. Çünkü <gülüyor> kalanlar Milliyet Gazetesi'ni epey bir Refik'imize eleştirmiştik. Onlar bitti artık gidiyor. Ha evet Vay, bye, bye, bye bye bay şey bay durumu. şey bırakıyor diye. Şimdi bu bizi haklı çıkaran bazı haberler çıkarırız. The Army Times diye ya yani Ordu Gazetesi'nde son konvoy giderken Kuveyt'e girdikleri sırada farklı bir striker Tugay'ı da Irak'ta kaldı diye başlayan bir haber yapmış. Kate Brennan diye birisi Ordu Gazetesi'nde oluyor. Ve dolayısıyla 7 tane başka Tugay kalmış. Bunların adları ne? Advice ve assist. Yani danışman hizmeti ve assist hizmeti veren. Destek hizmeti. Destek de veriyor. hizmeti veriyorlar. Neyi veriyorum. destekliyorlar? Hani advice peki danışma diyelim ya da işte yardımcı oluyorlar fikir anlamında. Yeni kurulan Irak ordusunu herhalde güçlendirilen ha. hem destek hem şey yani tamamen muharip tugayları olduğunu anlatıyor. Ordu gazetesinin bu çok önemli bir yazı bence. Yani adları değişmiş sadece. Bunu da söylemiştik biz eleştirel bir bakışla. Ben dememiş miydim demek istemiyorum ama Hı -hı. yani şimdi bu fırsatı da kaçırmayalım. Başka bir ad al altında Seamus Millen'in gazete Guardian gazetesindeki mükemmel makalesine de dayanarak başka bir ad altında sürdürüyor Amerika demiştik gerçekten de aynen öyleymiş yani son Muharip Tugay giderken Irak'ı terk ederken 50.000'in 50 hemen altında o özel yetiştirilmiş ağır piyade ve striker Tugayları kalıyorlar iki tane de iki, iki zaten hava muharip hava Tugay'ı da kalıyor Dolayısıyla çok uydurup bir şey oluyor bunu yani sürekli olarak bunu yapıyor mesela Amerika Birleşik Devletleri de genel kurmaya da herkes farklı adlar altında farklı şeyler anlatıyorlar bize yani Türkiye'de de böyle oluyor şey dedi işte diyor Körfez Savaşı'nın Körfez'de diyor şey bitti petrol dağıldı gitti diyor böyle değil işte muharipleri çıkarttık diyor böyle değil işte sis pus vardı diyor yetişemedik hı hı. böyle değil böyle İlk, mesela şimdi bu şey de ilginç İlk, bütün bu olup bitenleri yani bin, on binlerce Afgan Sivil'in... ...binlerce çocuğun boşuna öldürüldüğünü... ...ortaya koyan... E, ...Wikileaks... ...adlı kıslık çalan sitesi... ...yani hı hı. hakikatleri açığa çıkaran... E, ...bir tuhaflık olmuş... ...ve o, Julian Assange... ...o sitenin kurucusu... ...ve sözcülerinden biri... ...Julian Assange'e... ...ağır bir şey gelmiş... ...birdenbire İsveç'te... ...de faaliyet gösteriyor kendisi... Tecavüzle suçladılar bire İsveç. Tecavüz ve sarkıntılık iddiasıyla iki ayrı kadın birdenbire İsveç'te ortaya çıkıp değil mi? ilginç? Evet. Biri e, önce taciz iddiasında bulunmuş ardından o da tecavüze dönmüş. Yani benim okuduğum haberde öyleydi. Bu da borsa gibi çünkü değişiyor. E, Diğerse de doğrudan tecavüze uğradığını söylemiş. Burada son derece ilginç bir şey vardı ve İsveç'te e, te, cumartesi akşamı sürdü Evet dedi tecrübeden tutuklayacağız, gıyabında evet. tutuklama çıkaracağız dedi bir kadın, İsveç başsavcısı kadın. Fakat o nöbetçi başsavcıymış, <gülüyor> Türkiye'dekilere bayağı benziyor aslında iş. Ya işin içine çünkü askeriye, para, çıkar grupları girdiği anda her yer Türkiye ya da Türkiye her yer evet. bilmem anladığım kadarıyla. Yani artık zaten tek bir satı vatan oldu bütün dünya. Baksana ya. Şimdi aynı şey burada. İsveç Başsavcılığı birdenbire geri aldı ondan sonra. El Cezire ile ilgili de bir şey okudum. E, yani kadınla da konuşuyorlar yeni. E, nöbetçi olmayan savcıyla da konuşuyor Eva Fine Başsavcı. E, başka o... O nöbetçiydi yeterince inceleyememiş. Ben inceledim. Yoksa hiç böyle bir suç falan diyor. Gene şükretmek lazım herhalde. Çünkü Assange'den bir Twitter mesajı ondan geldiği düşünülen Twitter mesajında suçlamaların şu anda ortaya çıkmış olmasının son derece rahatsız edici olduğunu söylüyor ve şey de demişler komplo yani aslında düpedüz hı hı. ve zaten Julian Assange yani başsav e, Afton Bladet'e e, verdiği bir demeçte hiç kimseyle rızası dışında birlikte olmadığını söylediği gibi ama e, Pentagon'un bizim için işleri kötüleştirmek amacıyla kirli oyunlara başvurmayı planladığı konusunda bizi uyaran istihbarat servisleri de oldu diyor. Hı hı. Mesela, ama İsveç'in nöbetçi savaş savcısı olan hanımefendisinin bu oyuna nasıl düştüğünü düşünmek zor. İsveç tipik bir şeyle de açıklama yapmış. Sıkça sorulan sorular. Fact, frequently asked questions. Diye. Hı hı. Ya, e, yani şunu anlatalım diyorlar. Şimdi bir kere Bay Assange artık hiçbir şekilde tutuklu değil. Gıyabında tutuklama diye O kaldırıldı. Ve yeni başsavcıda başsavcılık çok önemlidir İsveç'te. Önemli bir mevkidir. Böyle bir haber gelince de işte Biraz şey davranmış diye bir tamamen lagaluga'ya dayanan bir de açıklama yapmış. Gümbürtüye getiriyorlar. Nöbetçi savcının oyunu zaten kötü oyunlar bekleniyordu sorusuna. istihbaratta da bizi uyarmıştı sorusuna basbayağı uyuyor. esencin El Cezire televizyonunda ayın 11'inde Avustralya istihbaratı. Bizi bu tür şeylerle karşılaşmayı beklememiz konusunda Uyarmıştı. istihbaratın bu tür şeylerin başımıza gelebileceği konusunda kaygıları var demişti. Yani sonuç olarak karalama kampanyalarıyla çalışıyor. Dökülüyor yani. Bütün dünya sistemi hakikaten yerlerde sürünüyor. Yani koskoca Obama'nın Pentagon'un yani utanç verici bir şey. Michael Moore da bu arada 5000 dolarlık bir para ayırmış. Ee, bu bir Çavuş şey yaptı ya. O ikili ise duyurdu, belirtiliyor. Bizim de sesini yayınladığımız işte gazetecileri öldürdüğünü gösteren Irak görüntülerini veren adamı birisi ele verdi, hackerlardan biri ve Pentagon tutuklattı onu. 52 yıla kadar hapsi hapis cezası isteniyor kendisi için. Brad Manning diye. Fakat büyük bir önemli bir iş yaptı Michael Moore diyor onun için Associated Press'e telefonla söylemiş. Ve kamuoyu anlayacaktır. Savaş suçlarını Amerika'nın açıklamakta çok önemli bir iş yaptı diyor. Cesurca ve yurtseverce bir iş yaptı diyor. Hı hı. Ve 5 bin dolar avukat paralarını filan vereceğiz ve daha, hatırlıyorsun bizde sesi de var işte. Apache helikopteri 2007'de 11 kişiyi öldürüyor Reuters haber, haber ajansını ve o muhabirini ve onun da şoförünü taradığını görmüştük işte onu evet. veren adam. Öte yandan Amerikan ulusu, Amerikan milleti de bir anket yapılmış Associated Haberi. Afganistan'daki savaşla ilgili ne düşünüyorlarmış biliyor musun Obama'nın savaşını hakkında. %58'i artık çıkalım diyormuş. Savaşa yani? karşıymış. Obama'nın biraz başa arıca galiba. Yok canım, nasıl Hı? olsa orada da e, yani Türkiye'nin işgal güçlerine dahil olması nasıl bir hikayeyle e, halledildiyse buna benzer bir şekilde yapılamaz mı işte? Artık zaten muharip değiliz, muharip az güç var. çeşitli operasyonlar dışında iç güvenlik falan anlatır durursun, olmaz mı? Ama daha iyi. <gülüyor> birkaç gün birkaç ay içinde on binlerce asker daha yollayacak neyse Associated Press'in kendisi yaptırmış GFK adlı araştırma kuruluşuyla beraber yani neredeyse her on Amerikalı'dan altısı savaşa karşıymış savaş iyi gidiyor diyen ve düzelecek diyen sadece yüzde on dokuzmuş bu arada da İlginç bir %4,5 artı ya da eksi hata olması ihtimali varmış bu araştırmada. Brezilya'da da seçim öncesi mizah yasaklanmış. 31 Ekim'de tamamlanacakmış seçimler o zamana kadar e, mizah yasak gerçek anlamıyla herhangi bir şekilde siyasi mizah yapmak seçim yasaklarına dahil. Lula'nın ülkesinde mi? Ama şeymiş işte junta döneminden kalan bir yasa ama hala geçerli ve devam ediyor. Bayağı tartışma yaşanıyormuş olur mu olmaz mı ayıp değil falan diye. Savunanlar da varmış böylece siyasetin ciddi bir işi olduğu ve insanların birbirini kötü göstermesinin imkansız olduğu seçimler yaşanıyormuş. Ama kimse yapsa atmıyorlar en azından. ya yani Para cezası yüz bin dolar falan gibi ama. İşte böyle. Afganistan'da yalnız dört Amerikan askerinin öldüğünü belirtelim. Irak'ta da bir bu muharip güçler ayrıldıktan sonra ilk Amerikan askeri öldü. Bunda, Muharebede mi öldü? Muharebede öldü. Ha şeydi, yatağında Öl. değil yani. Hayır, öldürülmüş. Yani Türkiye'de olsa şehit oldu mu diyeceklerdi bilmiyorum ama bayağı ciddi bir şey var. Yani... Zaten geçen yıl bütün rekorlarda geçen ay bütün rekorlarda kırıldı. Bu ayda rekora doğru gidiyormuş. Çok şey bir durum var yani ortada. Obama'nın Pentagon'un biraz başı ağrıyacak ama zaten yeryüzünün bütün diğer orduları kadar toplamından bile daha fazla silah öldürme harcaması yapan bir ordudan bahsediyoruz. Bunlar da onun doğal sonucu olacak herhalde diye düşünüyorum yani. Bu arada İran yeni bir savaş uçağı denemiş, ilk uzun menzilli insansız savaş uçağının tanıtımını yapmış törenlerle. Hı hı. Hürriyet'te göremedim şeyi, ee, uçağın yandan açıldı fotoğrafı, e, füzelerinin kaç kilometre menzili olduğu, kaç metrede kaç adam görüp kaç binlemle vurduğu, işte gece şöyle uçtuğu fırtına da böyle zıpladığı falan. Bir tek Amerikan uçaklarına mı yapıyorlar? Ben genel ben bir bu militer seviyesi. İran sever... uçağı. E tamam. Ha. Ya sonuçta ben böyle ha. bir teknolojik askeri fantazi dünyası var sanıyordum ve hani... ...vay o da böyle yapıyor, bu da böyle falan... ...hep görüyoruz ya, NATO uçaklarını öyle. Evet, diğer gazetelerde de göremedim ben... ...Haber Türk'te de yok. Tabii yani bu hürriyet de oradan... ...hürriyetin yaptığı bir şey değil, hepsinin yaptı ama... E, ...daha çok nedense benim aklıma hürriyetle... ...gelen bir şey. Türkiye Türklerindir... ...yüzünden olabilir, bilmiyorum. Öyle. Ama şeymiş işte, bu... E, ...zaten e, Heron'a cevabıymış. Yani tabii bizle alakası yok... ...bizim Heron krizleriyle falan... İsrail'in her onlarına cevaben yapılan bir e, uçak imiş, İsrail'in üzerine kadar gidip bomba bırakabildiği iddia ediliyor falan diyor. E, Amerika'dan geldiğinde bunlar ben gerçek gördüm, oluyor. Ben gördüm mü? Şey filmini videosunu kırmızı biliyor musun? Kıp kırmızı uçak. Nasıl kırmızı? Kırmızı renkti. Niye görülsün mi istiyorlar? <gülüyor> herhalde de korkusalsın diye. <gülüyor> Kerrar uçağı büyük şenlikle kutlanmış tabii neden şenlik yapılır böyle bir şey de bilmiyorum ama o hale geldi tabii insansız bomba ölüm elçisi demiş Ahmedi Necati İran'ın düşmanları için bir hmm. ölüm elçisi e ama aynı zamanda da bir barış ve dostluk insan Zaten bütün bu askeri zıngıtlar hep böyle oluyor dosta güven veriyor düşmana korku salıyor falan hep değil mi? Evet, Sonuç yani. hiç öyle olmuyor genellikle ama olsun. <gülüyor> Önleme ve savunma amaçlarıyla olduğunu söylemiş Ahmet Yünecat. Peki tabii ki. Ee, bu arada senin yokluğunda bizim Post büyük Bolton vardı ya. Ha, evet evet. Konuştu, İsra... Hala BM'de mi o? Yok. Değildi değil, değil de mi? Gitti. gitti. Tamam. Ama Yok, bir unuttum. düşünce aşırı sadece bir düşünce kuruluşunun elemanı olarak çalışıyor. Hay şey dedi, senin hoşuna gider diye. Seni de hatırladım bu haberi okurken. E, beş günü var dedi. Kimin? İsrail'i. E. Vurmak için İsrail, İran'ı dedi. Ondan sonrası sivilleri de zarara uğratır. Ha. Radyasyon saçılır dedi. Vursun ve bitirsin bu işi dedi. Beş gün geçti mi? Geçti. Kaçırdık yani. Evet. <gülüyor> yani şey oldu çünkü. Bu şehir nükleer reaktörünü artık... ...yüklemeye başladı İran. Rus mühendislerinin... ...şeyiyle yapıldı bu da. İşte böyle bir durumumuz var. Bir de tabii Türkiye ile ilgili... ...haberler arasında... ...BDP Genel Başkanı... ...Demirtaş'ın... ...şeyiyle devam etmediği... ...önemli. Diyarbakır'da... ...Demokratik Toplum Kongresi sürüyor... ...çünkü... Hı hı. Ve oldukça önemli bir kongre bu. PKK'nın eylemsizlik kararı ondan sonra da referandum gündemiyle toplandı. Demokratik Toplum Kongresi dün de görüşmelerine devam etti. Ondan haber verelim. Ahmet Türk ve Aysel Tuğluk onların eş başkanlığında toplanan kongre basına kapalı olarak gerçekleştirildi. Bu sırada da BDP eş başkanı Selahattin Demirtaş ve Gültan Kışanak Partinin il başkanlığında kameraların karşısına geçip geçmişler. Demirtaş boykot kararında ısrarcı olduklarını söylemiş anayasa oylamasında. Hı hı. Ancak hükümetin somut bir adım halin, atması halinde bu kararı değerlendirebileceklerini söylemiş. Basın toplantısının arkasından da taraf sorular e, sormuş ve... Evet için bir işaret yeter demiş yani... Başbakan Erdoğan'ın 3 Eylül'de Diyarbakır'da vereceği bir işaretle boykot kararını yeniden değerlendirebileceklerini söylemiş. Boykotun inat sonucu alınmış bir karar olmadığını, siyasi bir tavır olduğunu dile getirmiş. Paketin içeriğini de eleştirmiyoruz demiş. haberinde haberindeyse... Şunları söylüyor Demirtaş BDP de şöyle dedi son dakika evet diyecek gibi söylentiler doğru değildir çok açık söylüyoruz taleplerimiz ortada ilk gün ne dediyse konu söylüyoruz BDP yanlış yapmış da bundan dönecek gibi beklenti içinde olan yanılır yanlış yapan yanlıştan dönmesi gereken AKP'dir BDP'nin talepleri uçuk değil aksine Türkiye'nin hayrına çıkarına olan taleplerdir demiş seçim barajından bahsediyor temelde BDP bu sebeple. Aslında Kürtlerin hiçbir şekilde bu tartışmaya dahil olmaması Kürt sorunuysa hiç e, pakette olmamasını eleştiriyorlar. E, şeyler de söylemiş bu arada ben epey afalladım. Ermeni konferansından beri Ermenilerle ilgili konuşmuyordu Cem İtçek. Ha yok en son yerel seçimlerde BDP e, Ermenistan sınırındaki illeri ele geçirince e, eyvahlar olsun Ermeni sınırı gidiyor falan gibi böyle heyecanlara kapılmıştı. Ondan beridir galiba pek Ermeni lafı etmiyordu Cem İtçek. Yine e, çok mu sıcaktı acaba geçtiğimiz hafta? Ya çok affedersiniz ama filan deyip aralarında sünnetsizler var gibi bir laf etti değil mi PKK'da? Tam şunu söylemiş, e, 80'den önce ideolojik terör, 80'den sonra sağ-sol terörü. Sadece Ermeni 80'den sonra sağ-sol terörü, bu sağ-sol terörü kavramını kabul etsek de 80 öncesi için değil miydi bu laf? Öyleydi. Neyse çiçek... Ne de olsa çok üstüne durmayalım. Evet. Sadece Ermeni terörü de değil. Ermeni terörü ile PKK terörü arasında yakın iş birliği var. Bunlar kan kardeşidir. O devreden çekildi. işi bu tarafa verdiler. Zaten özür dilerim bir kısım teröristlerin sünnetsiz oluşu size çok şey ifade ediyor demektir. Yani bu bir rivayet falan değil. Biz kimin ne olduğunu iyi biliyoruz. Pantolon indirmek gibi bir merakı var Cemil anlaşılan. iyi biliyor. Çünkü şunu söylemiş yani bu rivayet falan değil. Biz kimin ne olduğunu iyi biliyoruz. ...dediğine göre bizzat bakmışlığı var. Memleketin bütününü... ...BBG evi gibi... <gülüyor> ...X-Ray'li BBG evi... ...çünkü evet. yani sünnet çok da kolay... ...görebildiğim bir şey değil. Yani en azından... ...bizim kültürümüzde pantolon falan giyiliyor işte... ...falan hani e, göremiyoruz. Ama e, bunlar... ...sorun değil böyle şeyler söylemiş. E, Demirtaş da cevap vermiş... ...bence hak ettiği bir cevap... ...vermiş ama tabii bu benim yorumum... ...diyebileceğim şey. E, diyor ki... ...kendisi... Selahattin Demirtaş, Türkiye'de PKK'nın ilan ettiği eylemsizlik süreci yaşanıyor ama günlerdir askeri operasyonlar sürüyor. Hükümetin, devletin derdini anlamış değiliz. Bu mübarek günlerde akan kan dursun diye bütün toplum feryat edip çağrı yaparken operasyonlar durmuyor. Şimdi meydan, meydanlarda PKK ile görüşüldüm, pazarlık yapıldı mı bunlar konuşuluyor diyor. E, ardından da şey demiş e, Cemil İlçe'nin bu sözleriyle ilgili. Sünnetsiz teröristler evet çok şey ifade ediyor bu laflar <gülüyor> demiş. Yani aralarında Ermenilerin olduğunu mu kastediyor? Ya, bunlar evet Ermenidir, Müslüman değildir. Ya, bu neyi değiştiriyor bilmiyorum çünkü konu zaten dini değil etnik bir konu ama. Yani ismi diyor Cemil Çiçek'e göre bu halkın dil, kültür, inanç sorunu yok. Mesele birkaç PKK'nın sünnet sorunu. Eğer sorun buysa sen de çok meraklıysın san demişsin benden çıktı özür dilerim seni hükümet sünnetçisi yapalım kandile gönderelim git bu sorunu çöz demiş ee, yani çünkü sorun hakikaten sünnetle çözülecekse bence de bu kadar cana kana gerek yok çok daha ufak bedellerle halledebiliyor demek fakat genel e, siyaset diskuru seviyesi çok e, yükseklerde dolaşıyor dalgalanıyor sayılmaz herhalde Başbakan olağanüstü ifadesini kullandığı da sen burada mıydın bilmiyorum. Yok. Eee tarafsız bir taraf tutmayacağını söyleyen bir açıklaması oldu Tüsyadın. Bu anayasa referandum oylamasıyla ilgili olarak Başbakan da taraf olmayan bir bir taraf olan yani tarafsız olan ber olur diye hı hı. bir cevap verdi şey Tüsiyada bu sloganın orijinali kime ait biliyor musun? Vallahi hatırlamıyorum. İbdacı. Öyle mi? Evet. Ama bu kullandığımız bir laf değil mi ya yani? <gülüyor> ben bir tek İbdaci'ye de görmüştüm şimdiye kadar bunu. Bilmiyorum. Yani. <gülüyor> Yani bir bertaraf olur yok olur anlamına geliyor ki bir oylama bu ya referandumda da. Ya burada taraf olup olmamak <gülüyor> tabi ki bence her konuda her konuma göre taraf olmak gerekir. Şahsi fikrim bu aslında evet, ee, iddiaceden yani... bağımsız ama e, yani başbakanın demeye çalıştığı bunu bilmiyorum. Bir TÜSİAD'ın bertaraf olabilme ihtimali olduğunu taraf olsa da olmasa da sanmıyorum. E ne de olsa egemenlerden bahsediyorsak. Arkadaşlar öyle değil mi? Yani ister taraf olur ister olmaz tapu onda. Bence hatası var Sayın Erdoğan'ın. Neyse. Bir de yani şimdi en son İbdace'den duyduğum yani bir İslami terör örgütü olarak nitelendirilen İbdace örgütünden duyduğum bir sloganı da başbakanın ağzından duymak insana bir hani yakışmıyor de, diyesi geliyor. Ama çok karışık zaten bütün söylenenler. Yani bundan şeyin Kılıçdaroğlu'nun söylediklerini tasvip ettiğim anlamı çıkmasın sakın. Yok öyle bir anlam çıkartmamıştım. <gülüyor> Bu arada Erdoğan'da anayasa manayasa demişken daha sonra hatırlatmak üzere söylemek lazım bunları ki. Çünkü herhalde Bilhare bunları sıkı sıkı hatırlatmak gerekecek Erdoğan'a. Daha kapsamlı anayasa yapmak istiyoruz demiş. Ve şunları söylemiş. 2011 yılından sonra çok daha detaylı, çok daha geniş çaplı bir anayasa değişikliği mutabakatla yapmak istiyoruz. Demiş. Bizim ne anayasa mahkemesi ne NS ne HSK'da bir tane temsilcimiz yok. Bizim tarafımızdan atanan bir kişi yok. Çıksın bir kişi ispat etsin. Ben bu görevden ayrılırım. Demiş. Bu kısmı değil demeye çalıştım. 2011'den sonra çok daha detaylı, geniş çaplı ve mutabakatla anayasa değişikliği yapmak istediklerini söylüyor. herhalde e bunu hatırlatmak gerekecek değil mi? Neredeki konuşmasıymış? Samsun'daki konuşması. Evet güzel. Çok güzel. Belki şeye de bir cevabı, bir nitelikte taşıyabilir. Pozitif bir cevap olarak. Demirtaş'a. Demirtaş e, ama Demirtaş cevap değil hareket istediği için pek evet. <gülüyor> tam isteği karşılıyor olduğunu evet. söylemek kolay olmayabilir. Ama bakalım. Diyarbakır'da ne zamanmış? 3 Eylül'de mi? Evet göreceğiz. Peki burada bence bitirelim. Elimizde birkaç haber daha vardı ama onları da daha sonra... Yani şunu da belki yarına da bırakmak açısından söyleyelim. Ee, bir şey vardı. Yeni bir yardım gemisi Gazze'ye. Sırf kadınlardan oluşan, sen onu duymuş muydun? Meryem adlı bir gemi Lübnan'dan yola çıktı. Hı hı. Kaptanı ve mürettebatı da dahil tamamı kadınlardan oluşan... ...ilginç bir eylem biçimiydi yani. Fakat İsrail bizim tavrımız bellidir. Hı hı. Sokmayız gazeteye. Hiç kimse ablukamızı kıramaz demiş. Buna karşılık da bunu yarın yapabiliriz. Boston Globe gazetesinde çıkan ilginç bir haber var. Farah Stockman imzasını taşıyan. Ee, İsrail'e karşı boykot ve işte yatırımların durdurulması hareketi ki buradan tem temsilcilerinden biriyle de konuşmuştuk burada açık radyoda ee, bir London School of Economics profesörüyle ee, destek büyüyormuş dünya çapında İsrail'e karşı. Ee, Boykot hareketi ve İsrail'in meşruiyetinde azalmalar oluyor. Bu haberi daha sonra yarın yapmaya çalışırız. Evet bir şey var mı eklemek istediğin yoksa bitti Ha Avustralya'da da seçimler oldu evet. onu da belki yarın konuşabiliriz biraz daha. daha bir hükümet seçimi yok ee, galiba partiler yenişemediler durumu var. Bir Müslüman girmiş bir aborjin girmiş fıkra gibi ama bir de genç de yeşiller aslında şey. Öyle şeye, mi onu görmedim. E, bağımsız olarak ve hı hı. belki de bir kişi tayin edici onun olabilir. O zaman bir Müslüman, bir aborjin, bir yeşil, bir genç mi yani? Evet. Bana biraz sığ geldi <gülüyor> Avustralya siyaseti ama <gülüyor> <gülüyor> neyse. Olsun. Ama çok ilginç bir durum. Yani Kevin Nura'da karşı bir oyun oynadılar işçi partisi içinde ve onu devirip işçi partisinin rüzgarının arkasına alacağını zannetti Julia Gillard ve müthiş bir hata yapmış seçmende cezalandırdı özellikle çok kötü bir deviriş tarzından dolayı üsluptan dolayı ve bağımsızlarla yeşillerin şimdi baya bir rol oynaması söz konusu çok eğlenceli olacak ve bu Belki de o geleneksel alışılmış Avustralya, Anglo-Sakson ülkelerinde görülen iki partili siyasette bir hoş açılım da yaratabilir. Çünkü çok büyük pazarlık kozu hang parlament oldu İngiltere'den sonra ilk defa? 70 yıldan sonra ilk kez Avustralya'da da sonuçları belli olmayan, ilk hiçbir partinin çoğunluk sağlayamadığı bir şey. Keyifle izleyeceğim. Ben yeşilci adayı tutuyorum. Ben yani aborjinden yanay. <gülüyor> o ikisini bir de. <gülüyor> Değilim çünkü sağ partiden aborjin. Öyle mi? Evet. Ee, Müslüman sol partiden işçi partisinden yani ve aborjin, sağ partiden genç de yine muhafazakarlardan 20 yaşında bir üniversite öğrencisi de böylece meclise girmiş oldu. İlginç. Bunlara e, yarın biraz daha etraflıca bakabiliriz. Şimdi The Drifters'a kulak verelim. Rudy Lewis, Drifters Grubu'nun elemanlarından 1936'da bugün doğmuştu. Philadelphia'da kendisi çok genç yaşta, New York'ta da ve 1964'te ölmüştü. Onun da içinde yer aldığı bu efsanevi Drifters Grubu'ndan çok neşeli, coşkulu bir parçayla bitirelim. Let the boogie woogie roll. Hepinize günaydın. Günaydın. Günaydın. I've ever had Let the wongy wongy roll Cause I feel, so I feel so sad She's got, face name. Yeah. She's got face yeah. name. She's a face Flackin' angel a live stream Like a train do, -a, do, -a, do -a. Got to go let the woogie woogie roll and roll and roll I feel so sad I feel so sad When she looked at me her eyes just shone like Poor heart, full i sorrow. Let the put me down let the ball Çıkkasıydı.